Eserin adı Gizli Bahçe. Yazarı Frances Hodgson Burnett. Okuyan Bülent Gülhan. Bölüm 1. Mary Lennox aslen bir İngiliz olsa da ailesiyle birlikte o sıralar İngiltere yönetiminde olan Hindistan'da yaşıyordu. Babası İngiliz ordusunun önemli subaylarından biriydi. 1900'lü yılların başında Hindistan'da bulunmalarının nedeni Babasının orada görevlendirilmiş olmasıydı. Mary, ufak tefek, sarışın, pek de güzel olmayan bir kızdı. Güldüğü, kahkaha attığı pek de görülmezdi. Daima mutsuzdu. Hatta mutsuzluğa o kadar alışmıştı ki, bunu yaşam biçimi haline getirmiş olduğu bile söylenebilirdi. Küçük kızın mutsuzluğu doğduğundan beri anne baba sevgisi görmemiş olmasından kaynaklanıyordu. Babası her zaman önemli görevler peşindeydi. Kızına zaman ayıramayacak kadar meşguldü. Zaten genellikle evden uzakta bulunuyordu. Annesi çok güzel bir kadındı. Hiçbir resmi görevi yoktu. Her zaman köşkteydi. Buna rağmen gezmeye, eğlenmeye çok düşkündü. Bu nedenle kızıyla hiç ilgilenemiyordu. Onun bakımını tamamen dadılara bırakmıştı. Mary Lennox kimse tarafından umursanmayınca, Kendisi de kimseyi umursamaz olmuştu. Daima öfkeli, hırçın ve inatçıydı. Kimsenin sözünü dinlemiyor, kendi başına buyruk yaşıyordu. Küçük kızın bu özellikleri nedeniyle ona dadı dayanmıyordu. Gelen dadılar onunla baş edemeyince kısa zamanda işi terk ediyorlardı. Bu durum annesinin ona karşı daha da sertleşmesine neden oluyordu. Neyse ki son gelen dadılardan biri, Kendini Mary'e sevdirmeyi başarmıştı. Kız onu benimsemiş, birlikte olmaktan mutluluk duyar olmuştu. Ne yazık ki bu durum çok kısa sürdü. Mary, bir sabah uyandığında, yanı başında tanımadığı Hintli bir kadınla karşılaştı. Şaşkınlıkla, ''Siz de kimsiniz?'' diye sordu. Aldığı yanıt, onun için çok şaşırtıcı oldu. ''Yeni dadınızım küçük hanım.'' Küçük kız, Yerinden fırladı. Olamaz. Önceki dadım nerede? Yeni dadı Hintli bir kadındı. Bakışlarından, duruşundan iyi ve sakin bir insan olduğu belliydi. Üzgün bir sesle. Bunu bilemiyorum küçük hanım. Bundan sonra sizin bakımınız ve mutluluğunuz için elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz, dedi. Meri şaşkındı. Sadece sevdiği dadının gitmesi ve yeni dadının gelmesi değil, köşkteki bazı koşuşturmayı de şaşırtmıştı onu. Olup bitenleri gün boyunca daha dikkatli bakışlarla gözlemledi. Köşkte bellik bir takım tersliklerin yaşandığını fark etmiş olsa da neler olup bittiğini anlayamadı. Bir ara koridordan geçerken salonda bulunan birkaç kadının kendi aralarında konuştuklarını duydu. Gizlice bir göz atınca annesini ve onların arasında göremedi. Kadınlardan biri şöyle diyordu. Bence Mary hiç olmazsa bir haftalığına köşkten uzaklaştırmak gerek. Evet evet dedi başka bir kadın. Kızcağız hiç olmazsa bu karamsar ortamdan bir süreliğine uzak kalmalı. Mary onların yanlarına gidip de merakını giderme cesaretini gösteremedi. Sessizce odasına döndü. Merak içindeydi. Köşkte neler oluyordu böyle? Annesi neden arkadaşlarıyla birlikte değildi? Babası birkaç gün önce köşke dönmüştü. Ama ilginçtir ki o da ortalıkta görünmüyordu. Bazı terslikler vardı. Ama ne? Dadı bir ara onun yanına gelerek. Küçük hanım bir süreliğine odanızdan çıkmamanız gerekiyor dedi. Mary duraksamaksızın tepki gösterdi. Kaşlarını çatarak neden çıkmayacakmışım ki diye bağırdı. Hintli kadın sakin tavrını sürdürdü. Öyle gerekiyor küçük hanım. Anlayış gösterin. ''Ve odanızda kalın lütfen. Merak etmeyin. Her tür gereksiniminiz için yanı başınızda olacağım.'' Küçük kızın yapacağı bir şey yoktu. Canı çok sıkılsa da odasından çıkmadı. Oyuncaklarıyla yeni oyunlar yaratarak eğlenmeye çalıştı. Yeni dadısı sık sık geliyor, isteklerini soruyor, onu mutlu etmek için elinden geleni yapıyordu. Mary, onun iyi niyetine, içtenliğine, kendini sevdiğine inandığından... Herhangi bir zorlukta da çıkarmıyordu. Dadının getirdiği yiyeceklerle karnını doyurduğu için mutfağa ya da yemek odasına gitmesine gerek kalmıyordu. Ne var ki tuvalet gereksinimi için odasından çıkmak zorundaydı. Akşam üzeri tuvalete gitmişti. Odasına dönerken uşakla hizmetçinin konuşmalarını duydu. Hizmetçi kadın üzgün bir sesle. Of ne kadar da kötü dedi küçük hanım. Bu kötü haberleri öğrenince çok üzülecek, çok üzülecek savallı. Yaşlı uşağın da çok üzgün olduğu belliydi halinden. O da titrek bir sesle, küçük hanım bu yaşta kimsesiz kaldı. Onun adına çok üzülüyorum dedi. Zavallı çocuk. Merinin aklı karışık oldu. Ne demek istiyorlardı, neler oluyordu? Merakını giderebilmek için onlara sormaktan başka bir çare bulamadı. Hemen yanlarına giderek, hiç de zavallı değilim dedi. Hangi haberleri duyunca üzüleceğimi düşünüyorsunuz? ''Üstelik kimsesiz değilim. Annem de var, babam da var. Ama...'' Küçük kız annesini babasını düşününce birden konuşmasını kesti. Kısa bir suskunluktan sonra bakışlarını yere dikerek ''Ama annemi babamı göremiyorum. Nerede onlar?'' Köşkün iki çalışanı böyle bir soruyla karşılaşacaklarını tahmin edemedikleri için şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Olup bitenleri küçük hanıma anlatma yetkisine sahip değillerdi. Hizmetçi kadın çaresizlik içinde yutkundu. Başını önüne eğip uzaklaştı. Uşak da acil bir işi çıkmış gibi bahçeye çıktı. Tam o anda dadı koridorun ucunda göründü. Mary'nin yanına gelip sevgiyle kızın omzuna dokunarak ''Odanıza gidelim küçük hanım'' dedi. Odaya girdikten sonra Mary üzgün, şaşkın, bakışlarla böyle donmuş bir durumda dadısına baktı. Köşkte bir felaket varmış gibi dadıcım dedi. Kime sorduysan bir açıklama alamadım. Benden gizlediğiniz bir şey mi var yoksa? Dadı kızın dikkatini dağıtmak için aceleyle başka şeylerle ilgilenmeye başladı. Dağınık eşyaları toplarken acıkmış olmalısın hemen yemeğini getireyim senin dedi. Onun da yanıt vermekten kaçınması Mary'nin merakını kaygılarını daha da artırdı. Sorusunu yineleyecekti. Ama dadı aceleyle odadan çıktı. Mary o geceyi pek uyuyamadan geçirdi. Aklı fikri annesinde babasındaydı. Onlara bir şey mi olmuştu acaba? Hasta mıydılar yoksa? İçi öylesine sıkılmıştı ki dokunsalar ağlayacak gibiydi. Çok üzgün olmasına rağmen kendini tuttu ağlamadı. Uyuyabildiğinde gün ağarmaya başlamıştı bile. Kaç saat uyumuştu bilinmez. Kapının çalınmasıyla uyandı ama gözlerini açamadı. Gelenin dadısı olduğunu düşünüyor, biraz daha uyuyabileceğini sanıyordu. Yanılmamıştı. Gelen dadısıydı. Ama yanında iki kişi daha vardı. Adamlardan biri çok uzun, zayıf, diğeri kısa ve göbekliydi. Kimdi bu adamlar? Bu kadar erken bir zamanda yatak odasında ne işleri vardı? Mary onları görünce kalbinin sıkıştığını hissetti. Üzücü olaylarla karşılaşacağı korkusuyla yorganı boğazına kadar çekip merakla bekledi. Umut'la dadısına baktı. Hintli dadı üzgün bir sesle, ''Küçük hanım, beyler sizinle bazı konularda konuşmak istiyorlar.'' dedi. Uzun boylu adam, üzgün bir ses tonuyla, ''Günaydın sevgili Mary.'' dedi. ''Günaydın efendim.'' dedi küçük kız, güç duyulan bir sesle. ''Bir şey mi oldu yoksa?'' Evet yavrum, ne yazık ki sana kötü haberler vermek zorundayız. Duyacakların karşısında metin olmaya çalış lütfen. Kentimizde geniş çaplı bir kolera salgını çıktı. Ne yazık ki annenle baban... Adam sözünün sonunu getirmese de Mary her şeyi anladı. Ne diyeceğini, ne söyleyeceğini bilemedi. Tek yapabildiği yorganı başına çekip gözlerini sıkı sıkı kapatmak oldu. Hiçbir şey söylemeden bir süre sessizce ağladı. Her ne kadar kendisiyle yeterince ilgilenmeseler de Annesiyle babası onun yeryüzündeki en büyük dayanağa güvencesiydi. Koskoca dünyada yapayalnız kaldığını düşünerek Bir uçurumdan düşüyormuş gibi hissetti kendini. Artık tek başınaydı. Ne yapacaktı? Yaşamın güçlükleriyle nasıl baş edecekti? Saniyeler içinde beyninde pek çok soru birbirini kovalamaya başladı. Hıçkırıkları dinmek bilmiyordu. Zavallı küçük kız kendisi için yepyeni bir yaşamın başladığının bilincindeydi. İngiltere'de Rahip Mary, İngiltere'ye memleketine dönen bir kadının eşliğinde yolladı. Uzun süren bir deniz yolculuğundan sonra kadın küçük kızı limanda Bay Crevan'ın kahyası Bayan Metlaka teslim etti. Mary, karşılaştığı her yeni yere ve kişiye ilgiyle bakıyor, merakla inceliyordu. İngiltere onun için yepyeni bir dünyaydı. Hindistan'dan çok farklıydı. Bayan Medlock ile küçük konuğu bir trene bindiler. Bay Craven'ın şatosunun bulunduğu kente doğru yola çıktıklarında, Mary'nin heyecanı daha da artmıştı. Bunun farkına varan kadın gülümseyerek, ''Bay Craven'ı göreceğin için çok heyecanlı olduğunu görüyorum.'' Küçük kızın gözleri ışıdı. Elbette Bayan Medlak annemin babamın ölümünden sonra hiçbir akrabamın kalmadığını sanıyordum. Bay Craven, annemin kardeşi. Çok yakınım yani. O olmasa koskoca dünyada yalnız ne yapardım bilemem. Bay Craven çok zengin biri. Sırtında bir kamburu olmasa oldukça da yakışıklı sayılır. Çok çok güzel bir bayanla evlenmeyi başarmış, karı koca birbirini çok seviyorlardı. Peki şimdi sevmiyorlar mı demek istiyorsunuz? Ne yazık ki bayan Kriv'in öldü. Mary üzgün bir sesle. Ah çok kötü. Dayım çok etkilenmiş olmalı dedi. Hem de nasıl? Çok sarsıldı. Zamanının çoğunu şato dışında geçirir oldu. Peki dayım nasıl biri? Öfkeli mi? Sevecen mi? Doğruyu söylemem gerekirse onu yeterince anlayabilmiş değilim. Çok sert biri. Ama duygusal ve sevgi yüklü olduğunu da söyleyebilirim. Bana kalırsa çevresindekilere duygularını göstermekten hoşlanmıyor. Şunu net olarak söyleyebilirim ki şımarıklıktan da hiç hoşlanmıyor. Yanındayken ciddi olmanı, taşkın davranışlarda bulunmamanı öneririm küçük hanım. Marilyn X dayısını beyninde canlandırmaya çalıştı. Aklı karma karışık olmuştu. Acaba dayısı onu nasıl karşılayacaktı? Ailesinden bir parça olarak mı görecekti, yoksa sırtındakinin benzeri bir kambur olarak mı onu da görecekti? Hiçbir şeyden emin değildi. İçi sıkılıp hüzünlense de, dayısıyla ve yeni insanlarla karşılaşacak, tanışacak olmanın heyecanını tüm canlılığını koruyordu. Daha fazla konuşmayı gereksiz görerek bakışlarını tekrar pencereye dikti. Dayısının Şatosunda Şato'ya gece yarısını geçerken ulaştılar. Kahya Medlak küçük konuğunu loş koridordan geçirerek bir odaya götürdü. Kızın çantasını bir köşeye koyarken çenesiyle yatağa işaret ederek "Çok geç oldu küçük hanım" dedi. "Herkes uykuda. Bir şeyler yemek istersen getirebilirim." Kız başını iki yana sallarken "Teşekkür ederim. Yol boyunca durmadan bir şeyler atıştırmıştık zaten. Kendimi aç hissetmiyorum." "Nasıl istersen. Lavabo ve tuvalet Koridorun sonunda sahada. Hoşçakal. Çok teşekkür ederim efendim. İyi geceler. Kız sessizce lavaboya gidip el ayak temizliğini yaptıktan sonra odasına dönüp yattı. Yorganı başına çektiğinde derin düşüncelerle baş başa kalmıştı. Uzun süren gemi ve tren yolculukları nedeniyle öylesine yorulmuştu ki kısa sürede derin bir uykuya daldı. Sabah uyandığında bir süre nerede olduğunu anlayamadı. Dayısının şatosuna geldiğini anladığında... Heyecanla yorganı geri çekip yataktan fırladı. Genç bir kızla yüz yüze geldi bu arada. Kız ona gülümseyerek bakarken saygılı bir sesle ''Günaydın küçük hanım, hoş geldiniz.'' dedi. Hoş bulduk diye karşılık verdi Mary. Adım Martha, Bay Craven'ın yanında çalışan hizmetçilerden biriyim. Mary Lennox yataktan çıkarken beni giydirmek için mi geldin diye sordu. Hizmetçi Martha şaşırarak Bebek yaşında değilsiniz küçük hanım dedi. Giyinemiyor musunuz yoksa? Kendi başına hiç giyinmedim ki. Beni hep dadılarım giydirirdi. Bence bu hiç de doğru bir şey değil. Kendi işini kendin görmeye alışmalısın. Bak şu dolapta senin bedenine uygun giysiler var. Mary hizmetçi kıza ısınmıştı. Söylediklerine itiraz etmeden kalkıp köşedeki dolabın yanına gitti. Kapağı açınca şaşkınlıkla. Bu giysilerin hepsi beyaz. Benimkilerinse çoğu siyah renkli. Hizmetçi Martha kararlı bir sesle "Benim için sakıncası yok küçük hanım." dedi. Ama Bay Creven siyah renklerden nefret ediyor. İstemesen de beyaz giysileri giymek zorundasın. Mary itiraz etme cesaretini gösteremedi. Siyah çoraplardan birini aldı ve hizmetçinin yardımı olmaksızın ayağına geçirdi. Sonra da diğerini giydi. İçinde hoş bir duygu belirdi. Kendi işini kendi zorlanmadan Yardımsız yapabilmişti. Bir yandan kendisiyle gurur duyarken Diğer yandan dikkati Kendi üzerinden başka yöne çekmek için Kendinden söz eder misin Marta? Bir ailem var mı? E olmaz olur mu? Üstelik tam 12 kardeşim var. Ne diye bağırdı küçük kız. Ne çok? Haklısın küçük hanım. Gerçekten de çok. Ama bu durum buralarda Oldukça normal karşılanıyor. Annem baban zengin olmalı yoksa bu kadar çocuğa nasıl bakabilirler? Tam tersi biz çok yoksuluz dedim Mart'a. Kardeşlerim annemin güçlükle hazırladığı bir şeyleri yedikten sonra gün boyunca kırda aylak aylak gezinip durur, dururlar. Birbirleriyle iyi geçinirler mi peki? Tabii içlerinden en hareketlisi Dickon'dır. Akşama kadar midillisiyle ilgilenir. Çok sever atını. Mary Lennox şaşırdığını belli eden bir ses tonuyla, ''Baban madem bu kadar yoksul, nasıl oldu da Dickon'a bir at hediye edebildi?'' diye sordu. Hizmetçi Mart'a acı acı gülerek, ''Hediye etmek mi? Onda nereden çıkardın?'' Dickon bir gün kırda dolaşırken sahipsiz bir tay görüp ona yiyecek vermiş. Tay onun peşinden ayrılmamış. O günden beri hep birlikteler. Çok ilginç dedi Mary. Mary Dickon'ı çok merak etmişti. Onunla bir an önce tanışmak için içinde büyük bir istek duyuyordu. Hizmetçi Martha eliyle işaret ederek, bitişikteki oda oyun odasıdır dedi. Orada eğlenceli zaman geçirebilirsin. Ama şimdi kahvaltı zamanı. Sana çok güzel bir sofra hazırladım. Mary itiraz etti. Şu anda canım hiçbir şey yemek istemiyor. Gerçekten çok ilginç. Kardeşlerim böyle bir durumda bir an bile duraksamaz yiyeceklere hücum ederlerdi. Zavallılar. Onlar hiçbir zaman güzel yiyecekler yiyemediler. Hatta karınlarını bile tam olarak doyuramadan sofradan kalkıyorlar. Mary daha fazla itirazı gereksiz görüp bir şeyler atıştırdı. Teşekkür ederim Marta. Şimdi bahçeye çıkmak istiyorum. Bana eşlik eder misin? Bitirmem gereken çok işim var küçük hanım. Seni bahçeye çıkarıp işlerime dönmek istiyorum. Hizmetçi kız küçük hanımı bahçeye götürdü. Yakın çevreyi işaret ederek ''Küçük hanım'' dedi. ''Bahçede istediğin kadar gezip eğlenebilirsin. Sadece şu yasaklı bahçeye asla girmemeni öğütlerim.'' Bayan Craven o bahçeyi çok severdi. Gününün büyük bir bölümünü orada geçirirdi. Eşinin ölümünden sonra Dayınız o bahçeye girişi yasakladı. O gün bugündür şatonun tüm çalışanları olarak bu yasağa uygun davrandık. Sizin de uyumanızı istiyorum. Mary Lennox büyük bir merakla dayımı görmeyi o kadar çok istiyorum ki dedi. Onu bugün görebilecek miyim? Bunu ben bilemem küçük hanım. Bay Craven bir süreliğine şatodan ayrıldı. Ne zaman geleceği konusunda hiçbir fikrim yok. Geldiği zaman seni kendisi görmek isteyecektir sanırım. Neyse ben işlerimin başına dönüyorum. Mary Lennox, bahçede yalnız kalınca rastgele gezinmeye başladı. Bahçe çok genişti. Çeşit çeşit ağaçlar, değişik bitkiler dikkatini çekiyordu. Her şeye karşı aklı yasaklı bahçeye takılmıştı bir kere. Orayı mutlaka görmeliydi. Ama henüz tanışamadığı, tanışmak için can attığı dayısının tepkisiyle karşılaşmaktan çekiniyordu. Karma karışık düşünceler içinde gezinip dururken, elinde kürekle, toprakla uğraşan yaşlı bir adamla karşılaştı. Ona doğru yürürken, "İyi günler efendim diye seslendi. Adam küçük kıza merakla baktı. İyi günler. Hindistan'dan gelen küçük hanım sen olmalısın. Yanılıyor muyum? Yanılmıyorsunuz efendim. Dün gece geldim. Adım Mary. Sizin adınız nedir? Adım Wetterstaff, bahçıvanım. Beni büyük bir ilgiyle bahçe işleriyle uğraşmak çok güzel olmalı değil mi? diye sordu. Evet ama bu mevsimde fazla iş olmaz. Bulunduğumuz bölüm sebze bahçesidir. Zaman zaman buraya gelerek ilkbaharda ekilecek sebzeler için hazırlık yaparım. Şu taraftaki bölümde meyve ağaçları var. Oraya geçmen gereksiz. Şu an için hiçbirinde meyve yok. Küçük hanım adamın yanından ayrılarak bahçe gezisini sürdürdü. Kısa bir süre sonra yüksek bir duvarla karşılaştı. Arkasında uzun uzun ağaçlar görünüyordu. Birinin tepesinde kırmızı başlı bir kuş gördü. Kuş ona bakarak kısa bir süre şarkı söylercesine öttü ve uçup gitti. Mary duvarın ötesinin yasaklı gizli bahçe olabileceğini düşündü. Boydan boya sarmaşıklarla kaplı duvarın öte yanına geçebileceği için bir kapı aramaya başladı. Sağa sola gidip geldiyse de bir kapı veya küçücük bir geçit bulamadı. Eve dönmeye karar verdi. Aynı yoldan dönerken yine bahçıvanla karşılaştı. Yanına gitti ve şurada bir duvarla karşılaştım dedi. Ötesinde ağaçlar var. Birinin başındaki kırmızı başlı bir kuş bana şarkı söyleyip gitti. Bahçıvan gülümseyerek. Demek kırmızı başlı kuşu görmek istiyordun öyle mi? Evet görmek isterdim. E öyleyse arkındaki ağaca bakabilirsin. Kız hızla geri dönüp ağaca bakınca aynı kuşla karşılaştı. Kuş suskundu. Hiç kıpırdamadan kendilerine bakıyordu. Bahçıvan elini kuşa doğru sallayarak "Hey hay lazardıç! Bunca zamandır nerelerdeydin?" Kırmızı boyunlu kuş onu anlamış gibi ötmeye başladı. Meryem Bakışlarını kuştan ayırmadan, demek o bir ardıç kuşu, dedi. Onunla uzun zamandır tanışıyor musunuz, Bay Weatherstaff? Evet, onu ilk gördüğümde ailesi tarafından terk edilmiş, çaresiz minicik bir yavruydu. Besleyip büyüttüm. Sevgime karşılık vererek, o da beni sevdi. Bana alıştı. Diyebilirim ki en iyi arkadaşım o oldu. Yaşamıma renk verdi. Ona hayvan deyip geçmek çok zekidir o. Mary duygulanarak kuşa bakarken zavallıcık o da benim gibi yalnızmış diye düşündü. Bahçıvana döndü. Onun dilinden anlıyorsunuz galiba. Az önce ne dediğini çok merak ediyorum. Küçük hanımı çok beğendim. Onunla dost olmak istiyorum dedi. Beni yeni görüyor ama tanımadan nasıl beğenir ki? Hayvanların birini sevmesi için uzun uzun tanımalarına gerek yoktur. Dostu, düşmanı kolayca anlayabilirler. Dickon'u da ilk gördüğünde sevmişti. Dickon, Mary heyecanlandı. İşte yine onun adı duyuluyordu. Gözlerini iri iri açarak, ''Çok ilginç dedi. Onu siz de tanıyorsunuz demek, yani Dikını. Elbette. Marta'nın kardeşini şatodaki tüm çalışanlar yakından tanır ve sever.'' ''Küçük kız, Yirmi dakika kadar sonra şatoya dönerken çok neşeliydi. Daha geldiği ilk gün burayı benimsemişti. Marta'nın içtenliği, bahçıvanın gülümsemesi, ardıç kuşunun dost şarkıları söylemesi onun buraya ısınmasını sağlamıştı. Çok daha güzeli Dicken'la tanışacak olmanın verdiği heyecandı. Odasına gitmek üzere koridorda yürürken onu gören hizmetçi kız, "Bakıyorum da neşeli görünüyorsun küçük hanım" diye seslendi. Mary durup gülümseyerek Marta'ya baktı. "Evet Marta, yeni dostlar edindiğim için çok mutluyum." "Buna çok sevindim," dedi küçük hanım. "Diliyorum burada kaldığın sürece çok daha mutlu olursun." Mary ona sevgiyle bakıp teşekkür ettikten sonra odasına gitti. Çığlık. Aradan günler geçti. Mary yeni ortamına hızla uyum sağladı. Şatodaki diğer çalışanlarla tanışmıştı. Küçük kız eski kötü huylarının çoğunu terk etmişti. Morali düzelmiş, yaşama sevinci artmış, özgüveni gelişmişti. Yeni evinde karşılaştığı ilgi ve sevgi onun yepyeni bir insan olmasını kolaylaştırıyordu. Her gün bahçeye çıkıyor, gönlünce geziniyor, eğleniyordu. Bahçeye çıktığı bir gün sarmaşıklarla kaplı duvarın yanına kadar gitti. Sarmaşıkların üzerinde gördüğü bir ardıç kuşuna seslendi. ''Hey cici kuş!'' Sen tanıştığımız ardıç mısın? Kuş birden ötmeye başladı. Mary onun şöyle dediğini hayal etti. Evet ben o ardıç kuşuyum. Canın sıkılıyorsa birlikte oynayabilir miyiz? İster misin? Kız sevinçle yerinden zıpladıktan sonra ellerini çarptı. İstemez olur muyum? Yaşasın. Hadi yanıma gel. Coşkuyla kuştan yana koştu. Ardıç kuşu birkaç kanat çırpışıyla bir ağacın alt dallarından birine kondu. Çok daha neşeyle ötmeye başladı. Küçük kız gerçek bir arkadaşa kavuşmuşçasına mutluydu. Neşeydi bir sesle. Seninle tanıştığım için o kadar mutluyum ki dedi. Seni çok seviyorum. Kuş bir süre daha şarkı söyledikten sonra birden havalandı. Duvarın öte yanındaki bahçeye uçtu. Mary tek başına kalsa da gezinmeyi, eğlenmeyi sürdürdü. Ağaçlar arasında koştu Hayali arkadaşlar yaratarak saklambaç oynamaktı Saatler sonra aç karnına eve döndüğünde hemen hizmetçi kızı buldu Çok acıktım Marta dedi karnını oluşturarak Marta onu sevgiyle bakıp gülümsedi Hindistan'dan geldin geleli O biri olup çıktın küçük hanım dedi Geldiğinde sıska bir çocuktun Şimdi ise çok daha sağlıklı bir görünümün var Buna çok seviniyorum Teşekkür ederim Marta çok iyisin İyi ki varsın Küçük hanım ve hizmetçi kız çok iyi dost olmuşlardı. Mary, kendi bakımını üstlenen hizmetçi kızı görmediği günü boşa geçmiş sayıyordu. Onunla saatlerce sohbet etmekten büyük bir keyif alıyordu. Hindistan'dan gelip de yeni karşılaştığı bir dünyada onun gibi bir dost bulabildiği için kendini çok şanslı görüyordu. Bir gün baş başa konuşurlarken hizmetçi kıza bakarak ciddi bir tavırla Söyler misin Mart'a, dayım o gizli bahçeden neden nefret ediyor diye sordu. Eşinin ölümüyle bahçenin bir ilgisi olabilir mi acaba? Bayan Medlak'tan bir şeyler duymuştum. Onun söylediğine göre bahçe uğursuzluklara neden oluyormuş. Nasıl yani? Bay Crabbe'nin ve eşi evlendikten sonra bahçeye büyük önem vermişler. Kendi elleriyle çiçekler, ağaçlar dikmişler. İki kalın ağacın arasına salıncak kurmuşlar. Bayan Craven sık sık salıncakta sallanırmış. Bir gün sırt üstü düşüp yaralanmış. Başına batan bir cisim ölümüne neden olmuş. Çok sevdiği eşini hiç beklenmedik şekilde yitirince Bay Craven'ın dünyası kararmış. Zavallı adam. Bir anda tüm yaşama sevincini yitirmiş. O uğursuz günden sonra salıncağı oradan kaldırmış ve bahçeye girişi yasaklamış. Mary dayısı adına çok üzülmüştü. Peki dayım? Tam o sırada bir çığlık duyunca sözünü değiştirdi. O da ne? Bu çığlığı kim attı acaba? Martha önemsemez bir tavırla. Ben çığlık filan duymadım. Rüzgarın saçaklarda ya da ağaçlarda çıkardığı sesler olmalı. Hayır hayır çığlıktı bu diye ısrar etti Mary. Tam o sırada bir çığlık daha duyulmasın mı? Hizmetçi kız aceleyle açıklamaya çalıştı. Ah tabii tabii şimdi hatırladım. Bulaşıkçı kızın dişi ağrıyordu. Canı yandıkça çığlık atıyor olmalı.'' Mary, hizmetçi kızın açıklamasına inanmasa da karşılık vermedi. Duyduğunun daha başka bir çığlık olduğuna inanıyordu. Bir gün sonraydı. Küçük hanım kahvaltısını ettikten sonra odasına çekilmiş, yatağına uzanmıştı. Bayan Medlock'ın tren yolculuğu boyunca anlattıklarını düşünüyordu. Kahya, şatoda yüz kadar oda bulunduğunu söylemişti. Çok merak ediyordu. Gerçekten de bu kadar çok sayılı oda var olabilir miydi acaba? Merakını gidermenin bir yolu odaları teker teker saymaktı. Yapacağı başka bir işi de yoktu. Canı sıkılıyordu zaten. Şato birkaç katlıydı. Her kata içerden geniş merdivenlerle çıkılıyordu. Katlarda birbirine bağlı geniş koridorlar bulunuyordu. Her koridorun iki yanında kapılar dizilmişti. Mary, kimsenin bulunmadığı bir sırada kapıları sayarak koridorda ilerlemeye başladı. Bir yandan da her ayrıntıyı dikkatle inceliyordu. Duvarlardaki değerli halıları, tabloları çok beğendi. Bazı kapıları açıp içeriye göz attı. Sedef işlemeli mobilyaların çok güzel olduğunu düşündü. Koridorları geçti, merdivenleri tırmandı. Yeni karşılaştığı odaları saymayı sürdürdü. Şaşırmamak için çok dikkat ediyordu. Son adanın kapısına ulaştığında Kahya Medlak'ın yanılmadığını düşündü. O anda en üst katta bulunuyordu. Odasına dönmek üzere harekete geçti. Birbirine bağlantılı koridorlarda ilerlerken bir ara yolu şaşırdı. Neyse ki sonunda kendi odasının bulunduğu kata inmeyi başardı. Koridorda ilerlerken yine bir çığlık sesi duydu. Çığlık boğuktu, derinlerden geliyor gibiydi. Birden öylesine heyecanlandı ki, gücünü toplayabilmek için duvara yaslandı. Duvarda bir halı asılıydı. Yaslandığı yerin arkasında boşluk varmış gibi izlenime kapıldı. Halıyı kaldırınca bir kapıyla karşılaştı. Heyecandan dizlerinin titremesine karşın kapının tokmağını çevirip itti. Aralanan kapıdan içeri bakınca bayan Medlock ile karşılaştı. İkisi de saniyeler boyunca birbirlerine şaşkınlıkla baktılar. Sonunda kadın kaşlarını çatarak, ''Küçük hanım, ne işiniz var burada?'' diye çıkıştı. Mary suçüstü yakalanmış insanların suçluluk duygusuyla kekelercesine, e, ''Şey yani...'' Geçerken bir çığlık duydum da e, duvara yaslanınca e, kapı kahya kadın sinek kovalar gibi elini sallayarak yanılmışsınız dedi. Çığlık falan atıldığı yok. Hayal görmüş olmalısınız. Ama küçük hanım lütfen itirazı bırakın da odanıza dönün. Mary daha fazla itiraz etme cesaretini kendinde bulamadı. Tekrar koridora çıkıp odasına giderken çok şaşkındı. Hizmetçiyle Kahya'nın kendisinden bir şeyler gizlediğinden emindi. Odasına girip de kapısını hızla kapatırken benden bir şeyler gizleniyor. Bundan eminim dedi. Bağırırcasına kısa zamanda çığlığı kimin attığını bulacağım. Kimse bana engel olamaz dedi. Gizli bahçede. O günlerde havalar hızla kötüleşti. Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar, gök gürültülerinin neşliğinde yağan yağmurlar... Grisis örtüsü Mary'nin odasına kapanmasına yol açtı. İçeriye adeta hapsolmak küçük kızın sinirlerini gerdi. Hizmetçi Martha onunla elinden geldiğince ilgilenmeye çalışsa da işlerinin çokluğu nedeniyle yanına çok seyrek uğrayabiliyordu. Neyse ki Mary bir sabah kalkıp pencereden baktığında havanın açtığını gördü. Gökyüzü masmavi, güneş pırıl pırıldı. Kendisini kahvaltıya çağırmak amacıyla odasına gelen hizmetçiye Oh sonunda hava güzelleşti Marta dedi. Sevinçle. Marta pencereden dışarıya göz attı. Aslında York şair güneşiyle ünlüdür. Hele ilkbahar gelsin. Buna sen de tanık olacaksın. Kardeşim Dick'ın havalar ısınıp da doğa yeşillere büründüğünde sabahtan akşama kadar dışarılarda oyalanır. Küçük hanım ilkbaharın güzel günlerini hayal ederek heyecanlandı. Coşkuyla ellerini çırparak. O güzel günlerin bir an önce gelmesini bekliyorum sabırsızlıkla. Dickon'la dost olabilmeyi o kadar çok istiyorum ki umarım beni arkadaş olarak kabul eder. Marta gülümsedi. Bundan hiç kuşkum yok. Önemli olan bayan Medlock'ın sana izin vermesi. Ah çok iyisiniz Marta. Anneni, kardeşlerini görmediğim halde şimdiden çok sevdim. Umarım onlar da beni severler. Ama ne yazık ki onların beni seveceklerini sanmıyorum. Marta şaşırdı. O da nereden çıktı? Neden sevmesinler ki? Hindistan'dayken beni kimse sevmiyordu. Burada neden sevsinler ki? Hizmetçi kız ona yaklaşıp sarılarak. Peki, benim seni sevdiğimi hala anlamadın mı? Diye sordu. Şey, anladım da, bunun gerçek sevgi olup olmadığından emin değilim. Emin ol canım benim. Seni gerçekten çok seviyorum. Meleği çok duygulandı. Marta'nın gözlerinin içine bakarak, beni çok mutlu ettin Marta, ben de seni çok seviyorum dedi. Sevgili küçük hanımcım, geçmişin izlerini beyninden silip atmalısın. Önemli olan şu an, şu an mutlu olmalısın. Haklısın, söylediklerini unutmayacağım. Mary bir saat sonra bahçeye çıktı. Büyük bir mutlulukla ağaçlar arasında koşup durdu. Günlerdir hapsolmuşluğun etkilerinden kurtulmaya çalışıyor gibiydi. Birden bahçıvanı görme isteğine kapıldı. Bahçede gelişi güzel dolaşarak onu aramaya başladı. Sonunda onu bulduğunda yanında iki bahçıvan daha olduğunu gördü. Ellerindeki kazmalarla, bellerle çalışıyorlardı. Heyecanla yanlarına yaklaşırken kolay gelsin diye seslendi. Teşekkür ederim dedi Bay Weatherstaff. Küçük hanım bakıyorum da küçük güzel havayı görünce hemen değerlendirmişsin. Oo evet çok mutluyum güneşli günleri çok seviyorum. E merak etme bundan sonra güneşli günleri her gün görebileceksin. Ne de olsa ilkbahar gelmek üzere. Nereden çıktıysa çıktı tam o anda ardıç kuşu gelip Meri'nin ayaklarının dibine konmasın mı konmakla da kalmadı. Ona bakarak ötmeye başladı. Küçük kız büyük bir heyecanla ellerini çırparak. ''Sevgili kuşum, beni unutmadın demek.'' Bahçıvan gülümseyerek kıza baktı. ''Sen onun için özelsin küçük hanım. Şu ana kadar hiçbir kız arkadaşı olmamıştı.'' Ardıç kuşu kıza bakarak birkaç kez öttükten sonra sarmaşık kaplı duvar yönünde uçup gitti. Meri de kahkahalar atarak onun peşinden koştu. Çok geçmeden kuşu kaybetti. Ama duvarın yanına gelmişti. ''Bu duvarın arkası...'' Dayımın girilmesini yasakladığı gizli bahçe olmalı dedi kendi kendine. Bundan hiç kuşkum yok. Ah kapısını bulabilsem de öte yana geçebilsem. Duvar boyunca yavaşça yürürken ardıç kuşuyla bir kez daha karşılaştı. Kuş duvarın dibindeki toprak içinden metal bir parçayı gagasıyla tutmuş, çekiştiriyordu. Çıkaramayınca bırakarak uçup gitti. Mary metal parçayı merak etti. Halkasından tutup çıkarınca bunun bir anahtar olduğunu gördü. Birden aklına gelen şey üzerine heyecanlanarak, gizli bahçenin kapısının anahtarı olması sakın bu diye bağırdı. Belki kapı da buralarda bir yerdedir. Bu kez daha dikkatli bakışlarla bahçe boyunca gezmeye başladı. Bir ara sarmaşıklar arasında farklı bir bölümü aralayınca, Kirli paslı bir kapıyla karşılaştı. Sonunda aradığını bulmanın sevinciyle ince bir çığlık attı. Yaşasın buldum. Anahtarı kapının deliğine sokarken çok heyecanlıydı. Acaba deliğe uyacak mıydı? Uymuştu. Kilit de anahtar da paslı olduğundan ilk büküşte kapıyı açamadı. Birkaç denemeden sonra biraz zorlansa da anahtarı kilit içinde çevirmeyi başardı. Yüklenerek itince de kapı gıcırdayarak açıldı. Küçük kız büyük bir heyecanla kapıdan geçip gizli bahçeye girdi. Ardışla peşinden. Uzun süredir merak ettiği bahçeyi yüreği güm güm atarak gezinmeye başladı. Meraklı bakışlarla incelemeye başladı. İlk dikkatini çeken şey bahçenin bakımsızlığı oldu. Ağaçlar da sarmaşıklarla sarılmıştı. Yerler dikenli otlarla kaplıydı. Ortalıkta tam bir sessizlik vardı. Mary, bahçenin iyi bir bakıma gereksinimi olduğunu düşünüyordu. Kendi kendine planlar yapmaya başlamıştı. İki metre kadar ötesinde kuşa bakarak, ''Bahçeyi böyle bakımsız bırakamayız sevgili kuşum. İlk olarak şu cansız gibi görünen gül fidanlarının budanmasını sağlayacağım. İlk baharda kim bilir ne güzel güller açacaktır. Bak, şuraya papatya.'' Şuraya lale ekmeği düşünüyorum. Sence de uygun mu? Ardıç onu anlamışçasına iki kez öttü. Küçük kız kendini gerçek bir arkadaşla birlikteymiş gibi duyumsuyordu. Gezinmeyi sürdürürken üzeri yosun bağlamış, taş kanepelerle çevresindeki çürümeye yüz tutmuş kuru yapraklar dikkatini çekti. Bir dal parçası olarak yaprakları eşeleyince heyecanla ''Şuraya bak ardıç kuşu'' dedi. Yaprakların altında yeşil tomurcuklar var. Bu bahçede yaşamın hala sürdüğünü kanıtlıyor bunlar. Bitkiler kurumuş gibi görünseler de ilkbaharda yeşereceğine inanıyorum. Her gün gelir de kuru yaprakları, yabani otları temizlersem, tomurcuklar daha rahat soluk alırlar. Daha çabuk büyür. Hatta bu işe birlikte başlayabiliriz öyle değil mi? Verdiği ani kararla mantosunu çıkarıp bir dala astı. Çömeldikten sonra parmaklarını tırmık gibi kullanarak kuru yaprakları otları bir araya toplamaya sonra da hepsini köşeye yığmaya başladı. Bir yandan da şarkı mırıldanıyordu. Aralıklarla dinlenerek çalışmasını öğleye kadar sürdürdü. Dizlerinin gücü azalmış, karnı da açlıktan zil çalmaya başlamıştı. Dinlenmek, beslenmek amacıyla çalışmalarına ara vererek kapıyı kapatıp şatoya döndü. Hizmetçi Marta'yı bularak gizli bahçeden ve çalışmalarından söz ettikten sonra ''Gizli bahçenin ikimiz arasında sır olarak kalmasını istiyorum Marta'' dedi. Marta kaygılı bir ses tonuyla. ''Benim için bir sakıncası yok ama dayın duyunca ne der?'' Meri tatlı tatlı güldü. ''Hele dayımla tanışalım konuşalım gerisi kolay.'' Marta gülümseyerek. ''Eh nasıl istersen çalışmak seni yormuş olmalı. Eminim ki kurt gibi açsın.'' Sen lavaboda temizlik yaparken ben de hemen en sevdiğin yiyecekleri hazırlayayım. Bunu fazlasıyla hak etmişsin sevgili küçüğüm. Bir saat kadar sonra Mary yine karnını ovuşturuyordu. Ama bu kez başka nedenle. O kadar çok yemişti ki bu sefer rahatlayabilmek için aynı hareketi yapıyordu. Hizmetçi kıza çok teşekkür ettikten sonra bahçede çalışırken bir takım araçlar gerekiyor dedi. Bel, kürek... Tırmık. bulabilir miyiz? Çeşitli çiçek tohumları da var. Marta, küçük hanıma beğeniyle bakarken şaşkınlıkla. ''Bunları nereden biliyorsun küçük hanım?'' diye sordu. Hindistan'da hiç arkadaşım yoktu. Can sıkıntımı gidermek için bah saatlerce bahçıvanın çalışmalarını izlerdim. Bahçıvan çok asık yüzlüydü. Beni yanına yaklaştırmaz, aletlerine elimi bile sürdürmezdi. Ama buradaki bahçıvan çok iyi, benimle ilgileniyor.'' Evet, bu konuda da sana yardım edebilir. Mary hemen itiraz etti. Olmaz, o zaman gizli bahçeden haberi olur. Bunu kesinlikle istemiyorum. Dediğim gibi gizli bahçe bizim sırrımız olarak kalmalı. Bayan Medlock, dayımın buyruğunu yerine getirerek bana her hafta bir şilin veriyor. Önceden kalan on şilinim daha vardı. Bu paralarla bahçe için gerekli şeyleri satın alabiliriz. Vay! Oldukça zenginmişsin. Okuma yazma biliyor musun? Bilmez olur muyum? Öyleyse benim adıma Dickon'a bir mektup yazalım. Aldırmak istediğin şeylerin hepsini yazarsan kardeşim kasabaya inip siparişlerini satın alır. Dickon adı küçük hanımın bir kez daha heyecanlanmasına neden oldu. Sonunda onunla bağlantı kurabilecekti. Hemen bir kağıt kalem bulup masa başına geçti. Marta kendi ağzından Dikna'ya bir mektup yazdırdı. Küçük hanımdan söz ettikten sonra onun istediği araç ve gereçlerin, tohumların listesini çıkardı. Mektubu ve parayı bir zarfa koyarlarken, zarfı kasaba veririm. O da Dikna verir. İkisinin araları çok iyidir. Sayı, anneme senden söz ettim. Bayan Medlak ile konuşacak. İkisinin arası çok iyidir. Kahya'nın senin bizim eve gelmene izin vereceğine eminim. Mary çok mutluydu. Çok yakında Dickon'la konuşabilecekti. Martha'ya minnetle bakarak İngiltere'ye geldiğimde sen olmasan ne yapardım bilmem dedi. Benim için durmadan iyi şeyler yapıyorsun. Yo, benim yaptıklarım sıradan, doğal, normal şeyler. Ama önemli olan senin mutlu olman. Ha, sahi Martha, bulaşıkçının diş sorunu çözüldü mü? Durduk yerde böyle bir soruyla karşılaşan Marta birden ciddileşerek seni ilgilendirmeyen konularla kafanı yormamalısın küçük hanım dedi. Küçük hanım da ciddileşti. Bazen seni anlamakta güçlük çekiyorum Marta. Şatoda gizemli sesler varsa ve ben bunları duyuyorsam suç mu işlemiş oluyorum? Bana neden bozulduğunu anlayamıyorum. Sadece senin mutluluğuna gölge düşmesin diye kaygılanıyorum küçük hanım. Neyse ben gidip mektubu vereyim. Hizmetçi kız zarfı alarak aceleyle oradan ayrıldı. Mary karmaşık duygularla onun arkasından baktı. Deacon ile tanışma Mary Lennox ertesi gün kahvaltıdan sonra bahçeye çıktı. Doğruca gizli bahçeye gidecekti ki bahçıvanla karşılaştı. Ona yaklaşarak neşeli bir sesle Günaydın Bay Weatherstaff diye seslendi. Bahçıvan onu gördüğüne memnun olduğunu gösteren bir gülümsemeyle Küçük hanım! Sen de ardıç kuşu gibisin dedi. Onun da senin de ne zaman ortaya çıkacağınız belli olmuyor. Neler yapıyorsun bakalım? Hiç. Bahçelerde geziniyorum. Ha, say Bay Wetherstaff, yapraksız ağaçların kuru olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Dalların uçlarında belli belirsiz olsa da tomurcuklar varsa, o ağaç canlı demektir. Ayrıca dalların kabuğunu tırnağınla hafifçe yırtabilirsin. Altından yeşillik çıktıysa, o ağacın da yaşadığına emin olabilirsin. Çok teşekkür ederim. Sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Hoşçakalın. Bahçıvanın yanından ayrıldıktan sonra gelişik güzel geziniyormuş gibi yaparak gizli bahçeye doğru ilerledi. Tam da sarmaşıklarla kaplı duvarı görmüştü ki bir kaval sesi duydu. Merakla sesten yana gidince 10-11 yaşlarında bir erkek çocuk gördü. Çocuk bir ağaca yaslanmış kaval çalıyordu. Çevresinde iki sincap, bir kanarya, bir saksa vardı. Çocuk sanki onlara konser verir gibiydi. Hayvanlar onu dikkatle dinliyorlardı. Mary Lennox heyecanla onlara yaklaşırken iyi günler diye seslendi. Çocuk onu görünce kaval çalmayı kesip ayağa kalktı. Kıza bakarak iyi günler diye karşılık verdi. Marta'nın kardeşim. Adım Dickon. Yanılmıyorsam sen de küçük hanımsın.'' Mary kulaklarına kadar kızardığını hissetti. Çok merak ettiği Dickon'la sonunda yüz yüze gelebilmişti. Heyecanlı gizlemeye çalışarak, ''Adım Mary'' dedi. ''Marta'dan senin adını çok duydum. Tanıştığımıza sevindim. Ablam bana da senden çok söz etti. Tanıştığımız için ben de çok memnun oldum. Siparişlerinizi getirdiğim için buradayım.'' Küçük hanım yerdeki küreye, tırmağa, bele, çapaya ilgiyle baktı. Dickon, bir kütüğün üzerindeki bir paketi alıp kıza uzattı. Bunlar da çeşitli çiçeklerin tohumları dedi. İçlerinden en kolay yetişeni gelincik ama nergisler de çok güzel kokar. Çocuk, diğer çiçeklerin de özelliklerini sayıp dökerken ardıç kuşunun öttüğünü duydular. Kuşun sesi geliyordu ama kendisi görünürlerde yoktu. Dikin kıza bakarak, kuş bize, hey ben de buradayım nasılsınız diyor. Mary inanamaz bir ses tonuyla, nasıl yani? Sen kuşun dilinden anlıyor musun? Canım bunda anlamayacak ne var? Ses tonun ne demek istediğini ele veriyor. İnsanlara yakın olduğu belli. İyi tahmin ettin. Bahçıvanın kuşu sayılır. Ama beni de tanıyor. Arkadaşız yani. Dick'ın bakışlarını kuşun bulunduğu yöne çevirdi. Ardıç taklidi yaparak ötmeye başladı. Ardıç kuşu ona karşılık vermesin mi? Mary büyük bir şaşkınlıkla ne diyor? ''Seni söylediklerini doğruladı. Üstelik seni çok sevdiğini söyledi. Çok şaşkınım. Kuşları nasıl bu kadar iyi anlayabiliyorsun? Bunda fazla şaşıracak bir şey yok. Pek çok kez yavruların yumurtadan çıkışını izledim. Onları besleyip büyüttüm. Hatta birçoğuna uçma çalışmaları bile yaptırdım. Onlarla ne kadar bütünleştim ki bazen kendimi kuş gibi hissederim. Neyse bırakalım şimdi bunları da. Ağaç bakımı tohum ekme hakkında yeterli bilgin var mı?'' Hindistan'daki bahçemizin bahçıvanı bu işleri yaparken uzaktan izlemiştim. Ama yeterince bilgim olduğunu söyleyemem. Bana yardım eder misin? Neden etmeyeyim? Bahçede kendi çalışmaların için bir bölüm ayırdın mı? Mary ona gizli bahçeden söz etmekte bir sakınca görmedi. Dickon, sana bir sırrımı söyleyeceğim. Dayım ya da kahya tarafından cezalandırılmamam için sırrı kimseye söylemeyeceğiniz bana söz vermelisin. Dickon, Büyük bir ciddiyetle sır saklamanın önemini iyi bilirim küçük hanım dedi. Şu küçük dostlarımın bana güvenmelerinin bir nedeni de bu özelliğimdir. Sırrını kimseye söylemeyeceğimden kesinlikle emin olabilirsin. Mary çok rahatladı. Gizli sırrını veriyor olmasın ciddiyetiyle henüz tanışmamış olduğum dayımın yasaklamış olduğu gizli bahçeyi buldum. O bahçedeki ağaçların bakımını yapmak, orada çiçek büyütmek istiyorum. Bana güvendiğin için teşekkür ederim. Hadi oraya gidelim. Mary tohum paketlerini Dick'ın aletleri aldı ve yola çıktılar. Duvarın dibine ulaştıklarında sarmaşıkları itti. Dick'ın oraya çıkan kapıya bakarak Buradan ben pek çok kez geçtim. Ama kapıyı fark etmemiştim dedi. Çok dikkatliymişsin doğrusu küçük hanım. Anahtarı ardıç kuşunun Kapıyı şansımın sayesinde buldum. Çıkarken kilitlemiyorum. Sadece sarmaşıklarla örtüp çıkıyorum. Kapıyı itip gizli bahçeye geçtiler. Dick'ın bahçenin derinliklerine doğru bir göz atınca adını sık sık duyduğum bu bahçeyi hiç göremeyeceğimi sanıyordum doğrusu dedi. Bana çok gizemli ve ürkütücü geldi. Kuru görünümlü ağaçların arasında gezinirken Mary şöyle dedi. Artık havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Güller bir iki hafta içinde canlanır mı sence? Kurumuş olmalarından çok korkuyorum. Sanmam. Hadi kontrol edelim. Dick'ın bir gül fidanının gövdesine çakısıyla çentik açıp baktıktan sonra bu canlı dedi. Mary büyük bir sevinçle ellerini çırparken oh çok mutluyum dedi. Hadi diğerlerine de bakalım. Küçük hanım bahçıvandan öğrendiği yöntemi uygulayarak fidanları tırnağıyla kontrol etti. Arada kuru, kuru fidanlara rastlasalar da çoğu canlıydı. Dick'ın bakışlarını bahçede gezdirirken sıkı bir çalışma yaparak burayı harika bir gül bahçesine çevirebiliriz. Öteki çiçekleri de şuraya dikeriz. Mary'nin heyecanı mutluluğu görülmeye değerdi. Kendini çok şanslı görüyordu. Nasıl görmesin ki? Hem gizli bahçeyi bulmuştu hem de adını sıkça duyduğu Dick'ınla arkadaş olmuştu. Sık sık bir araya gelecek birlikte bahçede güzel çalışmalar yapabilecekti. Küçük hanım gezintilerini sürdürürken daha önce yaptığı çalışmaları gösterdi Dikana. Dickon, büyük bir beğeniyle, ne güzel dedi. Tomurcukların üzerindeki kuru yaprakları ayıklayarak hava almalarını sağlamışsın. Çevreye bakınırken, gizli bahçede yapılacak çok iş var dedi. Mary, kaygılı bakışlarla Dickon'ı süzerek, bu işlerde gerçekten de bana destek olacaksın değil mi? Elbette, bundan kuşkun olmasın. Ölüme terk edilmiş bir bahçeye yaşam vermenin Büyük zevkini kaçırır mıyım hiç? Tüm çalışmalarımızı birlikte yapacağız. Çiçek yetiştirmeyi ve ağaçların bakımını kolayca öğreneceksin. Mary birden aklına gelerek, sahip çan şeklinde çiçek var mı diye sordu. Olmaz olur mu? İnci ile çan çiçekleri tam söylediğin gibilerdir. Zaten bu bahçede inci çiçeği var. Az önce görmüştüm. Üzerlerindeki çöpleri, kuru yaprakları temizlersek ortaya çıkarlar. Kendiliğinden büyük gelişerek birkaç şey, birkaç ay içinde çiçek açar. Ama tohumunu ekersek ancak 2 yıl sonra çiçek açar. Dickin konuşmasına ara verip birkaç saniye sessizce Mary'e baktıktan sonra "Bahçe işlerinden çiçeklerden daha çok söz ederiz." dedi. "Biraz da senin hakkında konuşabilir miyiz?" Mary yüzüne soğuk su serpilmiş gibi irkildi. Dickin basit bir soruyla hayal dünyasından Gerçek dünyaya döndürmüştü onu. Yüzündeki gülümseme dondu. Bakışları kısıldı. Ses tonunda belli belirsiz bir gerilim oldu. Güç duyulan bir sesle anlatmaya başladı. Babamın görevi gereği Hindistan'da yaşıyorduk. Annem, babam benimle fazla ilgilenmiyorlardı. Orada canım her zaman sıkılırdı. Çok mutsuzdum. Yüzüm hiç gülmezdi. Kimseye iyi davranmazdım. Çünkü ben de kimseden iyi davranış görmezdim. Bir gün bulaşıcı bir hastalık salgını oldu. Annemle babam hastalığa yakalanarak öldü. Beni bir rahibin yanına verdiler. Rahibin çocukları beni hiç sevmediler. Hep dışladılar, alay ettiler. Çirkinliğimi yüzüne vurdular. Dick'ın şaşkınlıkla kaşlarını kaldırarak. Ama sen çirkin değilsin ki, dedi. Böylesine güzel bir ortamda, üstelik... İçin bu kadar güzelken asla çirkin olamazsın. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun peki dedi. Sevdin mi beni? Elbette sevdim. Oh, çok mutlu oldum, teşekkür ederim. Anlatır mısın? Sonra ne oldu? Küçük hanım çok duygulanmıştı. Sulanmış gözlerle arkadaşına bakarken titreyen bir ses tonuyla anlatmaya devam etti. Dünyada hiçbir akrabamın olmadığını, tek başıma mutsuz bir yaşam süreceğimi sanıyordum. Dayımın varlığını öğrenince, dünyalar benim olmuştu. İngiltere'ye gelince, ablanın sevgisiyle karşılaştım. Sonra Bay Weatherstaff'la, Ardıç Kuşu'yla, şimdi de seninle tanıştım. Annenle, kardeşlerinle tanışacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Onlar da seni merak ediyorlar küçük hanım. Bu arada yemek saatini bildiren çan üç kez çaldı. Yemeğe gitmeliyim. Sen de gelirsen sevinirim dedi Mary. Teşekkür ederim ama annem yiyecek vermeden göndermez beni. Yanımda ekmek ve jambon var. Sen gidebilirsin. Burada beklerim seni. Peki öyleyse. Hoşça kal diye Mary koşarak oradan ayrıldı. Bir an önce bahçeye geri dönmek için sabırsızlanıyordu. Marta, iştahla yemek yiyen Mary'e bakarken, ''Bakıyorum da çok neşelisin küçük hanım.'' dedi. ''Neşeliyim tabii. Dickon'la tanıştık. Birlikte gizli bahçeye gittik.'' ''Dickon geldi demek, siparişleri getirmiş mi?'' ''Evet, hepsi de kaliteli. Beğendin mi kardeşimi?'' ''Hem de çok. Çok akıllı, becerikli, üstelik yardımsever.'' ''Ama burnu çok komik. Sence de öyle değil mi?'' Mary kesin bir tavırla karşı koydu. Sana katılmıyorum. Tam aksine Dickon'un burnunu çok beğendim. Hizmetçi kız ciddileşerek konuyu değiştirdi. Neyse, sevineceğim bir haberim var sana. Bay Craven şataya döndü. Bu hiç beklemediği habere çok sevinen Mary... Dayım şu anda burada öyle mi? Oo çok sevindim. Hemen onunla tanışmak istiyorum. Yanına gidebilir miyiz? Zaten o da seninle görüşmek istiyor. Ama dur, bir haberim daha var. Bayan Medlock'ın söylemesine göre Bay Craven şatoya gelirken yolda annemle karşılaşmış. Senin hakkında kısa bir süre konuşmuşlar. Ne konuşmuşlar acaba? E bunu öğrenemedim. Neyse şimdi dayının yanına gitmek üzere hazırlan. Saçlarını tara. En güzel giysilerinden birini giy. Kahya Medlock az sonra seni almaya gelecek. Mary birden çok heyecanlanmıştı. Dayımın yanında nasıl davranacağım bile bilmiyorum. Mary odasına gidip giyinirken Bayan Medlock kapıdan başını uzatarak ''Bay Craven seni bekliyor küçük hanım. Hazırsan gidelim.'' dedi. Kahya kadın önde küçük hanım arkada güzel eşyalarla donanmış bir odaya girdiler. Bay Craven onları bekliyordu. Adam küçük kıza bir göz attıktan sonra kadına dönerek ''Teşekkür ederim Bayan Medlock. Siz gidebilirsiniz.'' dedi. Mary Lennox, kapıdan girdiği andan itibaren bakışlarını dayısından ayıramıyordu. Karşısındaki adam, annesinin öz kardeşiydi. Yeryüzündeki tek akrabasıydı. Kız çok duygulanmıştı. Dokunsalar böyle mutluluk gözyaşlarından ağlayacaktı. Mary, dayısının kambur gibi görünmediğini düşündü. Üstelik hiç de çirkin değildi. Sadece yüzünde acılarını yansıtan derin çizgiler vardı. Kız bunları düşünürken sessizce dayısına bakıyordu. Nasıl davranacağını, ne diyeceğini bilemiyordu. Neyse ki dayısı ''Nasılsın Mary?'' diye sorarak onu rahatlattı. Küçük kız duraksamadan ''Teşekkür ederim efendim, çok iyiyim'' diye yanıtladı. ''Burada mutlu musun?'' ''Hem de çok mutluyum, burayı çok seviyorum. Herkes bana çok iyi davranıyor.'' Bay Craven bir çocukla nasıl ilgileneceğini bilmiyor olmalıydı ki, Yeğenine tedirgin bakışlarla bakıyordu. Kısa süreli bir sessizliğin ardından Daha fazla geciktirmeden sana bir dadı tutmamız gerekiyor dedi. Dadı mı? O da nereden çıktı? Dadı demek sıkıcı kurallar, engeller demektir. Kaygılarını belli etmemeye çalışarak Bence bir dadıya gerek yok efendim dedi. Bay Craven belli belirsiz bir gülümsemeyle Bayan Martha'nın annesi Bayan Sower Bey de öyle demişti. Seni tanımıyormuş ama duyduğu kadarıyla sana çok güveniyormuş. Mary, hizmetçi kızın annesini minnetle andı. Kendisini tanımadan sevmiş, üstelik büyük bir iyilik yapmıştı. Onun da güveni sayesinde dadı tutulmasından kurtulmuştu. Bayan Sower Bey'i hayalinde canlandırmaya çalışarak minnetle andı. Saygılı bir sesle, kendi başıma giyiniyorum, bahçede geziyor, eğleniyorum. Herkesi memnun etmeye çalışıyorum. Kimseye zarar vermiyorum efendim. Adam kızın tedirginliğini yeni anladı. Ona sevgiyle bakarak, <gülüyor> rahat ol sevgili Mary. Kime ne zarar verebilirsin ki zaten? Teşekkür ederim efendim. Bana efendim deme lütfen. Sen benim yeğenimsin, bana dayı demelisin. Teşekkür ederim dayıcığım. ''Acaba bahçede bana ait bir yere sahip olabilir miyim efendim?'' E şey, dayıcım...'' Bay Craven şaşırarak ''Yani toprak mı istiyorsun benden?'' diye sordu. ''Evet dayıcım, Hindistan'dayken hep bir bahçem olsun isterdim. Hayalimde böyle çiçekler vardı. Onları dikerdim, ekerdim. Bir bahçem olursa çiçek ekip ağaç dikerek zamanımı değerlendirmiş olurum.'' diye düşündüm. Mary. Dayısının gözlerinin içine bakarak kararlı bir sesle konuşmuştu. Dayısı gülümseyerek, özgüvenli bir çocuksun, buna çok sevindim dedi. Bahçede istediğin yerde, dilediğin gibi düzenleme yapabilirsin. Çok teşekkür ederim dayıcığım, hazırlayacağım bahçeyi çok beğeneceğinizden emin olabilirsiniz. Bay Craven çok duygulanmıştı. Sevgili yeğenim, bana çok sevdiğim birini anımsattı. O da bahçeyi, ağaçları, çiçekleri çok severdi. Mary az kalsın dayısının işi hakkında her şeyi bildiğini söyleyecekti ki kendisini tutmasını bildi. Adam pencerenin önüne gitti. Bir süre dışarı baktıktan sonra tekrar yeğenine döndü. Bazı işlerim nedeniyle yine buradan ayrılmak zorundayım dedi. Sanırım ilkbahar ve yaz boyunca uzaklarda olacağım. Mary... Tüm cesaretini topladı ve onun yanına gidip elini tutarak ''Seni çok özleyeceğim dayıcığım'' dedi. Bay Craven yüzünde şefkatli bir gülümsemeyle onun saçlarını okşamakla yetindi. Sonra da zili çalarak kahyayı çağırdı. Kadına ''Yeğenimi kısmen de olsa yakından tanıma fırsatını buldum'' dedi. ''O kendine güvenen, akıllı, iyi bir çocuk.'' Bahçede istediği gibi çalışmalar yapmasına, hatta dilediği zaman kır evime, Marta'nın annesinin yanına gitmesine izin veriyorum. Bayan Medlock saygılı bir tavırla, tabam efendim, isteğiniz yerine getirilecektir.'' Mary dayısına bakarak, ''Şimdi gidebilir miyim dayıcığım?'' ''Elbette'' dedi Bay Craven gülümseyerek. ''Burada kaldığım sürece, istediğin zaman...'' Yanıma gelebilirsin yavrum. Bunu duyduğuma çok memnun oldum dayıcığım. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güle güle kızım. Mary odadan çıkınca Bay Craven, Kahya Medlak'a dönerek, Bay Petcher'ı çağırır mısınız lütfen? Hemen efendim. Kadın çıkınca, adam yine pencerenin önüne gidip dışarı baktı. Yeğenini düşünüyordu. Bu arada Mary, soluğu hizmetçi kızın yanında almıştı onun elini tutarak canım dayıcığım çok iyi biriymiş dedi benimle iştenlikle ilgilendi sevdi bahçeyi istediğim gibi kullanmama krevine gitmeme izin verdi oh sonunda annenle ve kardeşlerinle rahatlıkla görüşebileceğim çok mutluyum senin adına çok sevindim dedi Marta Mary yerinden fırladığı gibi kapıya yönelirken dikanı daha fazla bekletmeyeyim dedi hoşça kal Marta Hizmetçi kız onun ardından gülümseyerek bakarken kardeşime selamımı söyle küçük hanım dedi. Mary'nin onu duyduğu kuşkuluydu. Büyük bir heyecanla koşarak bahçeye çıktı. Her şeyi yeni arkadaşına anlatmak için can atıyordu. Gizli bahçeye vardığında Dickon'u göremedi. Düş kırıklığı içinde olduğu yerde kala kaldı. Büyük bir üzüntüyle bana önem verseydi burada beklerdi diye düşündü. Böyle bir davranışı Dica'ya yakıştıramadı. Ama ne yapacağını bilemez durumda çevresine bakınırken bir ağacın gövdesine iliştirilmiş bir not kağıdı gördü. Bir ardıç kuşu resminin altında kısa bir yazı vardı. Önce içinden, sonra da büyük bir sevinçle sesli olarak okundu. Gitmek zorunda kaldım. Merak etme, yine görüşeceğiz. Mary, Dica'nın bu notu bırakarak kendisini Önemsediğini düşündü. Yüreği büyük bir mutlulukla çarparken belleğinde arkadaşının yüzünü canlandırdı. Neşe içinde bir şarkı mırıldanarak tomurcukların üzerindeki yaprakları, çöpleri ayıklamaya başladı. Emeğinin karşılığını günler sonra tomurcukların yeşerip boy atışını izlerken alacaktı. Çığlığın Sırrı Mary Lennox, o gece uykusunda bile mutlu ve huzurluydu. Dudaklarının kenarı yukarı doğru kıvrıktı, gülümsüyordu. Gece yarısı yağmur sesiyle uyandığında dudaklarındaki gülümseme genişledi. Ne zaman olursa olsun yağmur sesini seviyordu. Yağmurun dinlisi eşliğinde tekrar uyumaya hazırlandı. Ne yazık ki bu hiç kolay olmayacaktı. Çünkü yine o acı çığlığı duydu. Çığlık yağmur sesini bile bastırarak kulaklarını tırmalamıştı. Heyecan, merak... Kaygı, korku karışımı duygularla kalkıp Şamdan'ı yakarken, daha önce duyduğum çığlıkların aynısı olduğuna adım gibi eminim diye düşündü. Bu gece çığlık atan kişiyi mutlaka bulacağım. Araştırmasına nereden başlayacağını biliyordu. Şamdan'ı alıp odasından çıkarak kararlı bir yürüyüşle koridorda ilerledi. Çığlık duyulan kapının üzerindeki halıyı kaldırdı. Kapının kolunu sessizce çevirerek gizli odaya girdi. Karşısına gaz lambasıyla aydınlanan, Geniş bir oda çıktı. Köşedeki yatağa, yatağın önündeki tekerlekli sandalyeye başını yastığa gömerek ağlayan çocuğa ilgiyle baktı. Çok şaşırdı. Kendini bir an için düşteymiş sandı. Kapı açılırken çıkan hafif gürültü üzerine çocuk başını yastıktan kaldırarak ona baktı. Büyük bir şaşkınlıkla. Burada ne arıyorsun? Kimsin sen? diye sordu. Mary... Şaşkınlığını biraz olsun atlatınca ona doğru iki adım atarak durdu. Mary Lennox'ım ben. Ya sen? Şatoda hiç rastlamadım sana. Çocuk yarı doğrulup yatağında oturarak karşılık verdi. Şatonun sahibinin oğluyum. Adım Colin Craven. Mary'nin gözleri fal taşı gibi açıldı. Sen dayımın oğlusun yani. Dayını bilmem. Ben Bay Craven'ın oğluyum. ''Bay Krevin benim dayımdır. Sen dayımın oğlusun. Akrabayız biz.'' Colin büyük bir şaşkınlıkla ''Senin gibi bir akrabamın olduğunu duymamıştım.'' dedi. ''Duyduklarına inanamıyorum.'' ''İnanmalısın.'' diye karşılık verdi Mary. ''Babanın kız kardeşinin kızıyım. Hindistan'da yaşıyorduk. Bir salgın hastalık nedeniyle annemle babam ölünce beni buraya gönderdiler.'' Ama bu nasıl olur? Neden senden hiç söz etmedi? Gerçekten de bize birbirimizden söz etmemeleri çok şaşırtıcı öyle değil mi? İki çocuk kısa bir süre sonra susup birbirlerine baktılar. Saniyeler sonra sessizliği Mary bozdu. Colin, az önce neden ağlıyordun sen? Hiç dışarı çıkmıyor musun? Colin'in yüzü asıldı. Hastayım. Yürüyemiyorum. Her zaman güçsüzüm başım ağrıyor. ''İçimde dışarı çıkmak, gezmek isteği yok.'' Bir zamanlar tekerlekli sandalyemle bahçeye çıkarılıyordum. Ama çabuk yorulduğum için bundan vazgeçtim. ''Baban seninle ilgileniyor mu peki?'' ''Çok ilgilendiğini söyleyemem.'' Mary şaşırdı. ''Ama bu nasıl olur?'' Colin başını önüne eğerek karşılık verdi. ''Annem benim doğumumdan kısa bir süre sonra kaza geçirerek ölmüş. Babam ''Annemi hatırlattığım için...'' Benden uzak duruyor sanıyorum. Uyuduğum zamanlar bazen yanıma geldiğini, beni öptüğünü duydum ben. Babamın beni sevdiğini sanmıyorum. Mary çocuğun durumuna çok üzüldü. Onu rahatlatacak sözler söylemeyi istedi. Ama yeni tanıştıkları için ne diyeceğini bilmiyordu. Sadece her zaman bu odada mı yaşıyorsun diye sormakla yetindi. Her zaman değil. Bir süre öncesine kadar beni tekerlekli sandalyemle gezdirip hava aldırıyorlardı. Deniz kıyısına gittiğimiz bile oluyordu. Ama açık havadan hoşlanmıyorum. Mary şaşırdı ama neden? Açık havada uzun süre kalırsam hastalanıp öleceğinden korkuyorum. Üstelik Colin konuşmasını kesince ee dedi. Yürüyüp koşamadıktan sonra açık havaya çıkmam neye yarar ki? Mary kafasını kurcalayan asıl soruyu buldu. Bazen çığlıklar duyuyorum. Sen mi bağırıyorsun? Colin suç işlemiş gibi bakışlarını ondan kaçırarak e, bazen çok öfkeleniyor. Bu yaşantıma isyan ediyorum dedi. Elimde olmadan ara sıra da bağırıyorum. Seni rahatsız ettiysem, kaygılandırdıysam beni bağışla lütfen. Bundan sonra aynı hatayı yapma. Sözünü bitirince yatağın ucunu işaret ederek Şuraya otur da öyle konuşalım dedi. Sen neler yapıyorsun bahçede gezmeyi sevdiğin anlaşılıyor. Kız gösterilen yere otururken hem de çok diye karşılık verdi. Bir ara havalar kötü gitmişti de bahçeye çıkamadığım için neredeyse patlayacak duruma gelmiştim. Hava açar açmaz bahçeye koşuyorum. Sen böyle kapalı bir yerde nasıl yaşıyorsun anlamıyorum. Canın sıkılmıyor mu? E, sıkılıyorum elbet. Bol bol kitap okuyarak sıkıntımı azaltmaya çalışıyorum. Şato'da çalışanlar seninle yeterince ilgilenmiyorlar mı yoksa? Benim için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne var ki? Benim için yapabilecekleri fazla bir şey yoktur. Zaten çok yaşayamayacağımı da biliyorum. Ne söylüyorsun Colin? Doktorlar mı söyledi bunu? Doktorlar söylemedi. Ama gerçekler ortada. Her zaman hastayım. Kendimi hep güçsüz hissediyorum. Of sıkıldım yine. Kendi... Hakkımda konuşmaktan çok sıkılıyorum. Kusura bakma. Bağırdım sana biraz. Senden söz edelim. Kaç yaşındasın? Aslında Mary konunun değişmesini istemiyordu. On yaşındayım diye karşılık verdi. Ya sen? Aynı yaştayız. Kız aceleyle konuyu yine Colin'e getirdi. Seni geç tanıdığım için üzgünüm Colin. Kabul edersen... Bundan sonra seninle arkadaş olmak istiyorum. Gizli bahçede eğlenceli zaman geçirebiliriz. Colin konuya ilgi duydu. Bir gizli bahçe mi var? Bahçe senin tarafından biliniyorsa nasıl oluyor da gizli oluyor? Çok merak ettim. Lütfen açıklar mısın? Mary bir anlığına boş bulunarak gizli bahçeden söz ettiği için pişman oldu. Bir an için yalan söylemeyi düşündüyse de yalan söyleme alışkanlığı olmadığından bundan vazgeçti. Bakımsız ve adeta ölüme terk edilmiş bir bahçe var. Bir rastlantı sonucu kapısını ve anahtarını buldum. Kimseye görünmeden bahçeye gidiyorum. Orada ağaçların, çiçeklerin bakımını yapıyorum. Çeşitli çiçekler dikeceğim. Gizli bahçeden kimseye söz etmeyeceğini söz verirsen seni oraya götürürüm. Colin şaşırarak. Anlayamadım. Neden kimseye söz etmeyecekmişiz ki? Kahya Medlak ya da başka biri oraya gittiğimizi görürse bize kızar. Bunda yasaklayabilir. Colin kaşlarını çattı. Sert bir sesle. Babamın şatoda olmadığı zamanlarda buradaki tek sorumlu benim dedi. İstediğim her şeyi yapma özgürlüğüne sahibim. Mary onu yumuşatmaya çalıştı. E haklısın tabii. Ama bana göre sözünü ettiğim bahçe aramızda sır olarak kalırsa daha gizemli olur diye düşünüyorum. Sadece bize özel bir yerimiz olsun istemez misin? Mary ile konuşmak Colin'i etkilemişti. İlk dakikalardaki sertliği gözle görülür şekilde azalmıştı. Dudağını bükerek. ''Çok doğru.'' dedi. ''Tamam kimseye söylemem.'' Sonra suskunlaşıp bakışlarını yere çevirdi. Güç duyulan bir sesle ''Keşke annem yaşasaydı.'' dedi. ''Birlikte gizli bahçeye gidebilirdik.'' Mary merakla. ''Annenin bir fotoğrafı var mı?'' diye sordu. Colin bu istekten memnun olduğunu belirten bir ses tonuyla. ''Olmaz olur mu?'' dedi. Yatağın yanı başındaki dolaptan bir fotoğraf çıkarıp kıza uzattı. Mary fotoğraftaki kadına beğeniyle bakarken Annen çok güzelmiş dedi. Sen de ona benziyorsun. Hele gözleriniz çok benziyor. Fotoğrafı geri verirken şu anda uyuyor olmalıydık dedi. Şimdi gidiyorum. Sen de üzülmeyi bırak da rahatça uyu lütfen. Emin ol her şey yoluna girecek. Diyelim de yarın havalar güzel olsun birlikte bahçeye çıkar geziniriz. Colin ona gülümseyerek bakarken minnet dolu bir sesle "Seninle tanıştığım için çok mutluyum Mary" dedi. "Yarın sabah sabırsızlıkla bekleyeceğim görüşmek üzere. İyi geceler." "Ben de seni tanıdığıma çok sevindim. Birlikte çok güzel günler geçireceğiz. İyi geceler. Hoşça kal." Güle güle Mary sessizce koridora çıkıp kendi odasına gitti. Şamdan'daki mumları söndürüp başını yastığa koyduğunda büyük bir huzur içindeydi. Sonunda çığlığın sırrını çözmüş, kendi yaşında yeni bir akrabasıyla tanışmıştı. Colin'i o kalın perdeli, loş odadan mutlaka çıkaracaktı. Açık hava ve bahçe çalışmaları Colin'e de sağlık kazandıracaktı mutlaka. Buna yürekten inanıyordu. Bu konuda Dickon'a da çok güveniyordu. Dickon, bilge sözleriyle Colin'in yaşama bağlanmasına katkıda bulunabilirdi. Küçük kız, kendini derin bir uykunun kucağına bıraktığında, dudaklarında yine belli belirsiz bir gülümseme vardı. Colin'deki Değişimler Mary, ertes sabah gök gürültüsüyle uyandı. Bir de cama vuran şiddetli yağmurun sesini duyunca canı çok sıkıldı. Colin'i bahçeye çıkarma düşlerini gerçekleştiremeyecekti. Hemen giyinerek Marta'nın yanına gitti. Hizmetçi kız onu görünce, ''Günaydın küçük hanım. Bakıyorum da çok erkencesin.'' dedi. ''Sana anlatacaklarım var.'' dedi Marta. ''Bir bilsen dün gece neler oldu. Gece yarısı yağmurun sesine uyandıktan sonra yine bir çığlık duydum.'' Tatlı tatlı gülerek sözünü sürdürdü. ''Ama dişi ağrıyan aşçının çığlığı değildi bu. Çığlığı atan kişiyle tanıştım. Yani dayımın oğluyla.'' Hizmetçi kızın gözleri iri iri açıldı. Yani küçük beyle mi tanıştın? Nasıl oldu bu? Daha önce koridorda gezinirken kolinin odasının yerini öğrenmiştim zaten. Çığlığı duyunca doğruca odasına gittim. Tek başınaydı ve ağlıyordu. Beni görünce çok şaşırsa da onunla dost olmayı başardım. Onu bahçeye çıkmaya ikna ettim. Buna inanamam. İnanmalısın. Yağmur yağmasaydı buna kahvaltıdan sonra gözlerinde tanık olacaktın. ''Onu gizli bahçeye çıkartacaktım. Bana söz verdi. Onu Dickon'la tanıştıracağım anı sabırsızlıkla bekliyorum.'' Martha ona hala inanamaz gibi bakıyordu. Öğrendiklerine sevinmiş miydi? Kızmış mıydı? Belli değildi. Kaygılı bir sesle. ''Kahya Medlak, bunları öğrenirse beni kovabilir ama.'' ''Ama neden?'' diye sordu Mary şaşkınlıkla. ''O kurallara çok bağlı bir kadındır.'' ''Disiplinsiz davranışlara hoşgörüsü yoktur.'' ''Evet, duyarsa beni kovar.'' Mary umursamayan bir ses tonuyla, e, ''Kaygılanma lütfen.'' dedi. Sonuçta o da Colin'in isteklerini yerine getirmek için burada değil mi? Sana bir zarar verilmesine asla göz yummam. ''Teşekkür ederim küçük hanım.'' ''Söyler misin Marta? Colin'in hastalığı nedir? Sağlık durumu çok mu kötü?'' Aslında onun önemli bir hastalığı olduğunu sanmıyorum. Duyduğum kadarıyla Bay Craven oğlunun da kendisi gibi kambur olacağından kaygılanıyormuş. Sanırım haklı da. Küçük bey epeyce zayıf. Gerçekten de büyüdüğü zaman kambur olabilir. Bayım kendini neden kambur gibi görüyor anlayamıyorum. Koline gelince dışarı çıkarak koşup oynadığında normal beslendiğinde kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır. ''Buna kesinlikle inanıyorum.'' O anda bir zil sesi duyuldu. Hizmetçi kız telaşlanarak, ''Küçük Bey'in dadısı beni çağırıyor.'' dedi. Gecikirsem, kahya medlat buna kızabilir. Marta aceleyle gitti. Bir süre sonra Mary'nin yanına gelerek ona beğeniyle baktı. ''Küçük Bey'in kahvaltısını verdim. Hep senden söz ediyor. Seni yanına çağırıyor. Ama bundan başkalarına söz etmemi istemiyor.'' Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki, senden çok etkilenmiş. Oh, bunu öğrendiğime çok sevindim. Onu evden çıkarmak için şimdi işim daha kolaylaşacak. Hemen yanına gidersen iyi olur, gecikirsen kızabilir. Kızmak mı? Bana kızmasına hiçbir zaman göz yummam. Benimle ancak arkadaşça, dostça ilişki kurabilir. Neyse, yine de gecikmeyeyim. Daha fazla zaman yitirmeden Colin'in odasına gitti. Onu görünce Colin'in gözleri ışıldadı. ''Günaydın Mary. Yanıma gelmeni sabırsızlıkla bekliyordum. Ben de hep seni düşünüyordum Colin. Nasılsın?'' ''Çok daha iyiyim ya sen?'' ''Ben de iyiyim. Seni tanıdığım için yaşamımın daha da renklendiğini düşünüyorum. İkimiz birlikte güzel günler geçireceğiz şatoda. Hatta üçümüz.'' Colin şaşırdı merakla. ''Üçümüz mü?'' diye sordu. Mary bir an için bocaladı. Acaba Dickon'dan söz etmekte erken mi davranmıştı? Ok oh, yaydan çıkmıştı bir defa. Evet üçümüz. Sen, ben ve Dickon. Dickon Hizmetçi Marta'nın erkek kardeşi. Henüz dün tanıştık. Bizden iki yaş büyük. 12 yaşında yani. Çok farklı, becerikli bir çocuk. Çok yönlü özellikleri sahip. Hayvanlarla konuşabiliyor. Çok güzel kaval çalıyor. Hayvanlar onun kavalını dinlemekten çok zevk alıyor. Buna kendim tanık oldum. Ne güzel dedi Colin içini çekerek. Onun yaşamını düşlemem bile olanaksız. Çok yakında hastalığım daha da ilerleyecek ve öleceğim. Mary kaşlarını çatarak, "Çok yanlış düşünüyorsun," dedi. "Görebildiğim kadarıyla tek bir sorunum var." Colin kaşlarını kaldırarak, oldukça ciddi bir tavırla. "Neymiş o?" diye sordu. "Kendini hasta zannedip odayı hapsetmen. Şu odaya, pencerenin kalın perdelerine baksana, içeri gündüz bile kapkaranlık. Burada iki gün kalsam senden de hasta olurum. Emin ol ki açık havaya çıktığında benden daha sağlıklı olacaksın. Colin onu ciddiyle ciddi bir şekilde dinliyordu. İş dünyasında yeni yeni kapıların aralandığını hissediyordu. Yeni bir bakışla bakınca perdelerin gerçekten de çok kalın, içerisinin çok loş olduğunu fark etti. Onlar konuşurken Kahya Medlock ve Colin'in doktoru içeri girdiler. Bayan Medlock Mary ile karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. ''O da ne? da ne arıyorsun?'' diye bağırdı. Küçük kız bir an için ne diyeceğini, nasıl davranacağını bilemedi. Çaresizlik içinde Colin'e baktı. Colin, arkadaşının içine girdiği çıkması anlayarak araya girme gereği duydu. Büyük bir ciddiyetle, ''Bayan Medlock, Mary halamın kızıdır. Akrabayız yani.'' dedi. ''Onun yanıma gelmesini ben istedim.'' Bunda ne gibi bir sakınca olabilir? Doktor bayağı medlaktan da şaşkındı. Colin'i ilk kez bu kadar canlı, coşkulu, kararlı görüyordu. Bu hızlı değişimin nedenini merak ediyordu. Çocuğa yaklaşıp bileğini tutarak nabzını ölçtükten sonra nabzın oldukça iyi. Colin bu kadar heyecanlı olma aslında biraz da yükselmiş nabzın. Colin aynı kararlı tavrını doktor karşısında da gösterdi. ''Size katılmıyorum doktor. Kendimi ilk kez bu kadar sağlıklı hissediyorum. Kesin olarak söylüyorum ki bunu Mary'e borçluyum. Onunla görüşmemi kimse engelleyemez.'' Kahya Medlak'a dönerek, ''Buna siz de dahilsiniz bayan Medlak.'' dedi. Kadın bu kararlı davranış karşısında nasıl bir karşılık vereceğini bilemeyerek doktora baktı. Doktor dudağını büküp kaşını kaldırdı. Ellerini iki yana açarak, ''Açık söylemek gerekirse Colin'i ilk kez bu kadar sağlıklı ve canlı görüyorum.'' dedi. Colin gülümseyerek saygılı bir sesle ''Bunu Mary'e borçluyum.'' dedi. Onunla konuşmak yaşama bakışımı değiştirdi. İlk kez bu kadar iştahla isteyerek kahvaltı ettim. Önceden hep kendimi dinliyordum. Hastalıklı bir çocuk olduğum bir an bile aklımdan çıkmıyordu. Mary sayesinde düşüncelerim değişti. Artık hasta ve zavallı biri olduğuma inanmıyorum. Lütfen bu sözlerimi anlayışla karşılayın ve bizi baş başa bırakın. Bayan Medlock onun karşısında ilk kez bu kadar suskun kalmıştı. Karmaşık duygular içindeydi. Çocuğun kendisine bu kadar sert çıkışına üzülür gibi olsa da sağlıklı görünmesini iştenlikle seviniyordu. Colin büyükler çıktıktan sonra Mary'e bakarak minnettar bir sesle her şeyi sana borçluyum dedi. Çok teşekkür ederim. Beni önemseyip dostluk elini uzattığın için asıl ben teşekkür ederim. Çocuklar birbirleriyle dost oldukları için çok mutluydular. Önlerine güzel hedefler koymuşlardı. İlk hedefleri birlikte bahçeye çıkmak, açık havadan doyasıya yararlanmaktı. Sonra gizli bahçede kendilerine Güzel bir çiçek köşesi düzenleyeceklerdi. Ne yazık ki ilkbahar yağmurları onlara fırsat vermiyordu. Her gün sağanak yağmur yağıyordu. Yağmur kesildiğinde ise otların kurumasını bekliyorlardı. Ama kuruyamadan yeniden yağmur başlıyordu. Mary, Colin'le yakından ilgileniyor, onun her gün odasında ziyaret ediyordu. Analarına bildiği öyküleri anlatıyordu. Colin... En çok gizli bahçeyle ilgili düşler kurmayı seviyordu. Birlikte söyleşirlerken kendini bahçedeymiş gibi hissediyordu. Ama sonuçta yine odasında hapisti. Colin, Mary'nin etkisinde kalarak yeni hayaller kurabiliyor, bahçeye çıkmak istiyordu. Ama odasının pencerelerinin kalın perdeleri hala kapalıydı. İçerisi loştu. Hatta... Karanlık bile denilebilirdi. Mary perdelerin açılmasına, içeriye ışık dolmasını istiyordu. Ama bunu alıştıra alıştıra uygulamak zorunda olduğunu biliyordu. Bir gün Colin'e dostça gülümseyerek şatonun diğer bölümlerini gezelim mi diye önerdi. Colin kendisinden beklendiği gibi kesin bir ses tonuyla ''Olmaz'' dedi. ''Ama Colin neden? Neden? Ne biliyorsun? Çıkarsak beni gören olur.'' Kimsenin aydınlıkta yüzüme acıyarak bakmasını istemiyorum. Tamam da bahçeye çıktığımızda nasıl olsa görmeyecekler mi? Üstelik görseler ne olur? Tamamen normal bir çocuksun. Sevimlisin sen. Beni etkilediğin gibi herkese etkileyebilirsin. Colin bir an için bocaladı. Nasıl bir karşılık vereceğini bilemedi. Buna fırsat bilen Mary onun elini tutarak sevgiyle sıktı, gülümseyerek... ''Değişmek için kendini zorluyorsun, Colin'' dedi. ''Bu çok güzel bir şey. Senden şu andaki tek isteğim kendini biraz daha zorlamandır. Lütfen beni dinle. Senin için yapmak istediklerime saygı göstererek bana yardımcı ol.'' Onun samimiyetine inanan Colin, daha fazla itiraz etme cesaretini gösteremedi. Mary'i kırmak istemiyordu. Güç duyulan bir sesle, ''Nasıl istersen'' dedi. ''Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Şimdi tekerlekli sandalyene binmeni istiyorum. Kaygılanma. Sana yardım edeceğim. Şu perdeleri de ardına kadar açalım. İçeriye güneş ışığı doğsun.'' Colin'in itiraz etmesine fırsat vermeden koluna girerek arabasına oturmasını sağladı. Sonra da ''Beni kırmadığın için sana minnettarım Colin. Teşekkür ederim.'' dedi. ''Şimdi birlikte pencereye gidip perdeleri açalım.'' Colin yine itiraz etmedi. Elleriyle tekerlikleri döndürerek sandalyeyi pencerenin önüne sürdü. Mary ile birlikte perdeleri ardına kadar açtılar. Dışarıdan gelen güçlü ışık Colin'in gözlerini kamaştırdıysa da kısa zamanda yeni duruma uyum sağladı. Dışarıda ince ince yağmur çiseliyordu. Sessizce yağmuru izlemeye başladılar. Colin'in içi kıpır kıpırdı. Yepyeni duygular, yepyeni umutlar içindeydi. Mutluydu. Bahçe canlanıyor. İki gün kadar sonraydı Mary Lennox odasındayken hafifçe çalınan kapı aralandı ve Kahya Medlock sessizce içeri girdi. İyi günler küçük hanım. İyi günler diye karşılık verdi Mary. Kadının bakışları oldukça ciddiydi. Mary... Onun ile ilgili ciddi konuşmalar yapacağını sandı. Yanılmıştı. Kadın gülümseyerek. Seni kutlarım küçük hanım dedi. Mary neden diye merakla sordu. Şatoya geldiğin günden beri hiçbir olumsuzluğunu görmedim. Tam tersine herkesle iyi geçiniyorsun. Küçük bey ile iletişim kurman çok iyi oldu. Senin yardımlarınla Bay Colin'de olumlu değişmeler oldu. Davranışları yumuşadı. Artık ''Eskisi kadar öfkeli değil. Seni bu nedenle kutluyorum küçük hanım.'' Küçük hanım karşısındaki sert kadından böyle övgüler duyacağını rüyasında görse inanmazdı. Şaşkındı. Kendisiyle gurur duydu. Colin'e yaklaşımlarının doğruluğundan bir kez daha emin oldu. Gülümseyerek ''Teşekkür ederim efendim.'' demekle yetindi. Aynı gün öğleden sonra saat iki civarıydı. Mary Colin'in odasındaydı. Değişik konulardan konuşurlarken Mary aklını kurcalayan bir soruyu sordu. Bir keresinde kimsenin yüzüne bakmasını istemediğini söylemişti. Bunun nedenini bir türlü anlayamadım. Sen söyler misin lütfen? Colin kısa bir süre suskun kaldıktan sonra güç duyulan bir sesle tane tane konuşarak sanırım beş ya da altı yaşındaydım. Dadım bir gün kalabalık bir caddede Tekerlekli sandalyemi iterek beni gezdiriyordu. Yoldan geçen kadınlar yüzlerini buruşturarak bakıyorlardı bana. Sanki tiksiniyorlar gibiydi. Beni beğenmediklerini hissedebiliyordu. Bu sözler Mary'nin içine burktu. Kendini onun yerine koyarak Colin'in iç dünyasını anlamaya çalıştı. Onun elini tutarak sana öyle gelmiş olamaz mı dedi. Ben seni çok beğeniyorum. Beni mutlu etmek için böyle söylediğini biliyorum Mary. Ben kendimi bilmez miyim? Kendini zorlaman gereksiz. Mary kızar gibi bir ses tonuyla karşılık verdi. Çok yanılıyorsun. Seni sadece ben değil, hizmetçi kız da çok beğeniyor. Bunu bana iki kez söyledi. Colin ona inanmayan gözlerle baktıysa da gerçekten mi diye sormadan edemedi. Gerçekten tabii. Sana yalan söylemek zorunda değilim ki. Bana inan ve rahat ol Colin. Kız pencereden dışarı bakarak havalar epey ısındı zaten diye sürdürdü konuşmasını. Yağmurlar kesilip de bahçeye çıktığımızda çok daha mutlu olacaksın. Birlikte mutlu olacağız. Bunu sen de ben de çok isterim elbet. Peki Deacon'un arkadaşlarına katlanabilecek misin? Colin omzunu çekerek ''Anlattığın gibi biri ise katlanacağımı sanıyorum.'' dedi. ''Üstelik e yani hayvanları bile etkileyebileceği için onu çok merak ediyorum. Sanırım beni de etkileyebilecektir.'' Mary Lennox bu sözler karşısında çok mutlu oldu. ''Oh havalar açar açmaz açık havaya çıkacağımız anı sabırsızlıkla bekliyorum.'' ''Ben de ama...'' ''Hava açar açmaz beni bahçeye çıkarmaya zorlamanı istemiyorum. Hazır olduğunda sana söylerim.'' ''İstediğin gibi olsun.'' dedi Mary rahatlayarak. ''Yalnız şuna eminim ki bahçenin tadını bir kez aldığında her gün çıkmak isteyeceksin. Umarım öyle olur.'' Mary ertesi gün perdelerin aralarından sızıp gözlerini kamaştıran güneş ışınlarıyla uyandı. Havanın güzel olduğu umuduyla, Heyecanla kalkıp pencereye koştu. Umudu boşa çıkmamıştı. Dışarıda gökyüzü, masmavi güneş pırıl pırıldı. Hemen giyindi. Sessizce odadan çıkıp koridordan geçerek bahçede aldı soluğu. Ağaçların tomurcuklanması, yerlerin hafif de olsa yeşillenmesi hemen dikkatini çekmişti. Asıl merak ettiği yer gizli bahçeydi. Duvarı kaplayan sarmaşıklar altındaki kapıdan geçerek gizli bahçeye gitti. İç kısımlara doğru birkaç adım atmıştı ki Dickon'la karşılaştı büyük bir mutlulukla. Hey Dickon! Günaydın diye seslendi. Dickon sırtını bir ağaca dayamış oturuyordu. Yanında kavalı, kucağında bir sincap, omzunda bir kanarya vardı. Günaydın Mary, nasılsın? Küçük kız sevincini gizleyemedi. Bugün çok daha mutluyum. Seni gördüğüme de ayrıca çok sevindim. O gün dayım beni odasına... Çağırınca bahçeye dönmekte geciktim. Döndüğümde de sen yoktun. Senin geciktiğini görünce bahçeden ayrıldım. Bir an önce yapmam gereken bir iş olduğunu karar verdim. Mary konuyu değiştirdi. Şu çiçeklere bakar mısın Dixon? Ne güzel yeşillenip boyatmışlar. Evet, menekşeler, laleler, safranlar, nergisler. Epeyce yeşillenmişler. Hadi bahçeyi gezelim de. Başka ne gibi gelişmeler olmuş ona bakalım. Gezinirlerken merakla bitkileri inceliyorlardı. Karşılaştıkları her yeni tomurcuk onlara yeni mutluluklar veriyordu. Hemen çevresini kuru otlardan, çöplerden arındırıyorlardı. Bir ara ardıç kuşunun ötüşünü duydular. Başlarını kaldırıp sesten yana bakınca üstlerinden hızla geçen kuşu gördüler. Mary'i heyecanla. Merhaba ardıç arkadaşım diye seslendi. Ağzında taşıdığın şey nedir? Dick'ın patladı. Gagasıyla çöp taşıyor çöp. Yuva yapacak. Onu son gördüğümde eş arıyordu sanırım. Bizden ürkmezse yuvasını yanımızda yapabilir. Onunla hiç ilgilenmeyelim de rahat olsun. Tamam dedi Mary. Söyler misin Mary? Görüşmeyeli yaşamında neler oldu? Küçük hanım coşkulu bir sesle. Neler olmadı ki? Colin'le tanıştım. Ha, sahi Colin'i tanıyor musun? E, sadece adını duydum. Şatonun sahibi Bay Craven'ın oğlu olduğunu biliyorum. Heh işte onunla tanıştım. Yağmurlu günlerde dışarı çıkamayınca hep onunla bir aradaydık. Bol bol konuşup dertleştik. Duyduklarıma göre çok öfkeli. Aksi bir çocukmuş. Toplumdan uzak dururmuş. Ama çok değişti. Artık şimdi daha konuşkan aksiliği de azaldı. Peki gerçekten hasta mı? Öyle duydum da. Colin kendisinin çok hasta olduğuna inanıyor. Bana kalırsa kendi durumunu abartıyor. Hastalık hastası olmuş çıkmış. Öleceğine inanıyor. Açık havaya çıkarsa, bizim gibi o da bitkilerle, hayvanlarla içli dışlı olursa sağlığına kavuşacağına inanıyorum. Dickan Colin'le nasıl tanıştıklarını sordu. Mary duyduğu çığlıkları bir gece yarısı Colin'in odasına gittiğini onu ağlarken gördüğünü uzun uzun konuştuklarını anlattı Dickin merakla "Peki neden tekerlekli sandalyesiyle gezinmek yerine hep yatmayı yeğliyor?" diye sordu. Ona aynı soruyu sordum. Sandalyede oturmak zorunda kalacak, oturunca kamburunun çıkacağına inanıyor. "Anladım Mary. Sırtüstü yatınca sırtının düz düz olacağını sanıyor." Sana katılıyorum. Gerçekten de açık havaya çıkar. Bizimle bahçede oyalanırsa daha sağlıklı olacaktır. Benim düşünceme katılmana sevindim Dickon. Ona bunu önerdim. Sevinerek de kabul etti. Ama bahçeye çıkma zamanı kendisi belirleyecekmiş. Yani cesaretini toplayabilmesi için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Ha şunu da bilmeni isterim. Odasında akşama kadar sırt üstü yatıp boş boş tavana bakıyor. Kitap okumayı çok seviyor. Çeşitli konularda okuduğu için çok da bilgili. Görmese de dokunmasa da doğayı biliyor. Hayvanları, bitkileri yakından tanıdığını söyleyebilirim. O sırada başlarının üzerinden öterek geçen iki ardıç kuşu gördüler. Ardıç eşini bulmuş dedi Dickon. Ona yuvayı nereye kurmak istediğini soruyor. Başını kaldırıp kuşlara seslendi. Hey arkadaşlar, doğayı sizin kadar biz de seviyoruz. Bizden çekinmeniz gereksiz. Yuvanızı istediğiniz yere kurabilirsiniz. Size zarar vermeyiz. Kuşlar onları anla anlamış mıydı bilinmez. Ama birkaç dur attıktan sonra çocuklara yakın bir ağacın üst dallarına kondular. Gagalarındaki çöpleri iki dal arasına bıraktılar. Mary kuşlara hayranlıkla bakarken çok akıllılar dedi. Yuva için uygun yeri nasıl da saptıyorlar. Üstelik tek tek çöpleri örerek yuva yapacak kadar da becerikliler. Kuşlar bu övgülere teşekkür eder gibi coşkuyla öttü. Mary içini çekerek sevgili Colin'in bu güzelliklere bir an önce tanık olabilmesi için çok sabırsızlanıyorum dedi. Colin'i düşününce Marta da canlandı belleğinde. Havanın güzel olduğunu görünce Kimseye görünmeden aceleyle çıkmıştım kahvaltı zamanı. Ablam beni arayıp bulamayınca merak eder. Hadi birlikte gidip kahvaltı edelim. Dickon oldukça ciddi bir tavırla teşekkür ederim küçük hanım. Senin kahvaltını verecek olan kişi benim ablam. Benim yüzümden onu azarlayabilirler. Böyle bir şeyi asla istemem. Zaten kahvaltı etmişim. Seni burada beklerim. Mary ısrar edecek gibi olduysa da Dicken'ın mantıklı biri olduğunu düşünerek vazgeçti ve koşarak şatoya gitti. Marta'nın hazırladığı yemeği iştahla yemeye başladı. Bir yandan da "Az önce Dicken'la birlikteydim." dedi. "Az sonra yine buluşacağız. Colline, onu hemen ziyaret edemeyeceğimi söyler misin?" "Önce onu görmelisin bence." dedi Marta telaşla. "Öyle yapmazsan çok öfkelenecek. Öfkesini bizden çıkartacak." ''Ama biliyorsun dayımla görüştüğüm gün Dika'nın yanına gidememiştim. Bugün onu bekletmek istemiyorum.'' söylediğini uyguladı. Yemeğini bitirir bitirmez gizli bahçeye koştu ve Dikanı gülleri budarken buldu. Kendisi de bir makas olarak onu taklit etti. Kısa zamanda işi kavradı. Birlikte az zamanda çok iş başardılar. Yorgunluklarının ödülünü ağaçların çok yakında açacak olan çiçeklerini izleyerek alacaklardı.'' Parmakları durmadan işlemekten dolayı tutmaz olmuştu. Dick'ın sonunda makası bir kenara bırakırken, ''Ara verelim'' dedi, ''Yarın da hava güzel olacak gibi görünüyor. Sabah erkenden gelip çalışmaya başlarım. Ben de elimden geldiğince erken gelmeye çalışırım'' dedi Mary. Birbirlerine iyi dileklerde bulunarak ayrıldılar. ''Tartışma'' Mary Lennox şatoya dönünce ilk işi hizmetçi kızı bulmak oldu. Büyük bir neşeyle. Kardeşinle ne işler başardık bir bilsen dedi. Bahçede pek çok gülü budadık. Hemen gidip bunları koline anlatacağım. Marta kaygılı bakışlarla. Korktuğum gibi oldu dedi. Yanına zamanında gitmediğin gibi küçük bey çok kızdı. Ateş püskürüyor. Hatta bu zamankinden de beter diyebilirim. Mary kendine güvenen bir ses tonuyla ''Onu sakinleştirmesini bilirim.'' dedi. Koşarak ayrıldı ve doğruca Colin'in odasına gitti. Colin'i sakinleşmiş bir durumda pencereden bakarken buldu. Sevgi dolu bir sesle. ''Duyduğum kadarıyla sana hiç de yakışmayacak davranışlarda bulunmuşsun.'' dedi. ''Doğrusu ya senin gibi değerli bir arkadaşıma hiç yakıştıramadım bunu.'' Colin bir süre ne diyeceğini, dostça mı yoksa düşmanca mı tavır takınması gerektiğine karar veremedi. Neden sonra... Kırgın bir sesle, ''Beni anlaman gerek Mary'' dedi. Gece uykuya dalmadan önce hep seni düşündüm. Sabah seni bir an önce görebilmek amacıyla erkenden kalktım. Kulaklarım kapının dışından gelebilecek ayak seslerindeydi. Her an geleceğini umdum. Sonunda ayak sesleri geldi ama senin değil, hizmetçinin ayak sesleriydi. Büyük bir düş kuruklığına uğrayarak öfkeden çılgına döndüm. May yumuşak bir sesle ''Hiç de doğru bir davranışta bulunmamışsın.'' dedi. Gizli bahçedeki güllerin budanması gerekiyordu. Erkenden uyanıp da havanın güzel olduğunu görünce kahvaltı öncesinde biraz çalışmayı düşünmüştüm. O coşkuyla kahvaltı sonrasında işe devam ettim. Colin beynini kemiren soruyu sordu. ''Yalnız mıydım peki?'' ''Hayır.'' dedi kız önemsemez bir tavırla. ''Dickon'la birlikte çalıştık.'' Dick'ın adı Colin'in yeniden öfkelenmesine neden oldu. Yine mi o çocuk? E yeter artık. Onu benden çok önemsiyorsun. Buna hakkın yok. Bil ki istesem onu o bahçeye sokturmam. Mary buna benzer bir tepki beklediği için çok şaşırmadı. Ama alttan da almadı. Eğer Dick'ın bahçeye gelmesini engellersen bir daha yüzümü göremezsin. Görürüm diye bağırdı Colin. Gerekirse seni zorla getirterim. Öyle mi küçük bey? Belki bunu başarabilirsin ama dostluğumu asla elde edemezsin. Dickon, Mary'nin dostluğundan yoksun bir dünyada mutlu olamayacağını biliyordu. Bir yanda gururu, öte yanda Mary'nin dostluğu. Kafası allak bullak olmuştu. Kendini tutamayarak birden ağlamaya başladı. Hıçkırıklarını tutmaya çalışarak... Hasta, güçsüz olmamdan yararlanarak bu kadar tersleniyorsun dedi. Yakında kamburum çıkacağını, sonra da öleceğimi biliyorsun. Bu kez bocalama sırası Merideydi. Şimdi nasıl davranmalıydı acaba? Alttan alsa Colin'in aksi davranışlarını onaylamış olacaktı. Birden karar vererek... Duygu sömürüsü yapmayı bırak Colin diye bağırdı. Kendine acındırmaya çalışmak senin gibi birine hiç yakışmıyor. Gerçekçi olmanı istiyorum. Colin elini sallayarak yeter, çık dışarı diye bağırdı. Zaten gidecektim diye karşılık verdi kız. Biraz daha kalıp da saçmalıklarını dinleyeceğimi sanmıyorsun ya. Hoşça kal. Colin'in konuşmasına fırsat vermeden kapıya yöneldi. Tam çıkacakken durup Colin'e baktı. Sesini yumuşatarak inadın yüzünden yüreğin o kadar körleşmiş ki benim ve Dicky'nin ''Seni sevdiğimizi bir türlü anlayamıyorsun. Halbuki onunla yaptığımız tüm konuşmalar senin üzerineydi. Sana anlatacağımız, göstereceğimiz o kadar çok şey vardı ki, güllerin tomuncuklanması, budanması, sonra ardıç kuşlarının yuva yapması, bizimle konuşmaları.'' Sözünü birden keserek kapıdan çıktı gitti. Kolinin karşılık vermesine bilerek fırsat vermemişti. Odasına gidip de kendisiyle baş başa kalınca kendini yargılamaya başladı. Ne olursa olsun onu azarlamamalı, yüzüstü bırakmamalı. Hoşgörüsünü ve dostluğunu sürdürmeliydi. O gece uzun süre uyuyamadı. Hep kolini düşünüyordu. Yarın erkenden onu görme kararı aldı. Tam uykuya dalmak üzereyken kapısı önce hafifçe vuruldu sonra aceleyle açıldı. Gelen Colin'in dadısıydı. Kadın telaşlı bir tavırla, ''Küçük hanım, küçük bey çılgına dönmüş gibi bir tarafını sakatlayabileceğinden korkuyorum. Onu sakinleştirebilmek için senin yardımın gerekiyor.'' Mary soru sorma gereği duymadan hemen kalkıp giyindi. Hiç zaman yitirmeden dadıyla birlikte Colin'in odasına gitti. Tatlı sert bir sesle azarlar gibi, ''Yaptıkları sana hiç uymuyor küçük bey.'' dedi. Colin onun daha kapıdan girmesiyle etkilenmişti. Kızı görür görmez gözleri parlamışsa da bunu belli etmemek için hemen sırtını dönmüştü. Mary kararlı davranması durumunda Colin de köklü değişimler yaratabileceğine inanmıştı. Bana bak Colin gözlerimin içine bak. Bebekler gibi davranmaya utanmıyor musun? Şunu iyi bil ki bu saçma davranışlarını sürdürürsen tek bir dost bile edinemezsin. Söyle bana lütfen. Birileriyle dost olmak istiyor musun? Colin ona döndü. Ama dudaklarını aralayıp da tek bir söz bile etmedi. Mary onun gibi adım attığını görünce daha da yüklendi. Şunu bil ki bundan sonra nasıl davranacaksan öyle karşılık alacaksın. Sen bana dostça davranmazsan ben de sana dostça davranmayacağım. Sen bağırırsan ben de bağıracağım. Colin ne söyleyeceğini bilemiyordu. Alttan aldığını belli eden ama yine acındıran bir sesle "Bana inanmıyorsunuz ama doğruyu söylüyorum." dedi. Kamburum çıkmaya başladı. "Göremesem de hissediyorum artık. Öldüğüm zaman gerçekleri söylediğimi anlayacaksınız." Mary onun bu kadar kısa zamanda bu kadar alttan almasına çok sevindi. Biraz daha üzerine gitmeyi Uygun buldu. Madem öyle kazanı çıkar da kamburunu göster bize. Sırtının dümdüz olduğuna eminim. Colin onun yüzüne baka kaldı. Gözlerini kırpıştırdı. Verdiği ani kararla. Tamam. Bakın öyleyse dedi. Kamburumu görünce ne diyeceğinizi merak ediyorum. Dadısının yardımıyla kazanı çıkardı. Mary ellerini onun çıplak sırtında gezdirdi. Dadı çok şaşkındı. İlk kez küçük beyin bu kadar uysal olduğuna tanık oluyordu. Mary ona bir göz attıktan sonra ''Dadı, siz de iyi bakın.'' dedi. ''Küçük beyimizin sırtında bir kamburluk var mı?'' Colin, kamburun olmadığı gibi sırtın düz ve çok güzel. ''Kafana takmazsan bunu sen de anlarsın zaten. Lütfen, bundan sonra mantıklı davran artık.'' Colin kendini tutamayarak tekrar ağlamaya başladı. Bu kez mutluluk gözyaşları döküyordu gözlerinden. Bir süre sonra ağlamasına ara vererek, ''Gerçekten de benim de sağlıklı bir çocuk olacağıma inanıyor musunuz? Yoksa sadece avutmak için mi söylüyorsunuz?'' diye sordu. ''Kesinlikle inandığımı söylüyorum Colin. Sağlığına kavuşmak senin elinde. Başkalarıyla iyi iletişim kurarak moralini düzeltirsen, kendini dinlemekten vazgeçersen.'' Açık havada gerektiği kadar zaman geçirirsen neden sağlığına kavuşmayasın ki? Colin onu dikkatle dinledi. Kazağını giydikten sonra söylediklerini uygulamaya çalışacağım Mary dedi. Sence Dick'ın sandalyemi iter mi? Mary onun elini dostça tutarken sevgi dolu bir sesle Dick'ınla tanıştığında bunun gerçek bir dost olduğunu anlayacaksın. Merak etme yeter ki sen iste. ''Sandalyeni o da iter. Ben de başkasına iterim. Seni hepimiz çok seviyoruz.'' Colin oldukça duygusal bir sesle ''Çok iyisin Mary.'' diye karşılık verdi. ''Senin buraya gelmen benim için bir şans. Kaprislerimle seni üzdüğüm için çok üzgünüm. Bundan sonra istediğin gibi olacağıma söz veriyorum. Açık havanın bana yarayacağına inanıyorum. Hemen yarım bahçeye çıkabiliriz.'' Mary. Onun yanağına bir sevgi öpücüğü kondurduktan sonra öyleyse hemen yatalım da yarın çabuk gelsin dedi. Aramıza hoş geldin Colin. Hep birlikte çok mutlu olacağız. Şimdilik iyi geceler. İyi geceler dedi Colin. Ayrıldılar. Her ikisi de yalnız başlarına kalıp da yastıklarına baş koyduklarında dudaklarında mutlu bir gülümseme vardı. Colin'in konukları. Mary... Geç yatmasına karşın erkenden uyandı. Uykusunu yeterince alamadığı için gözleri sızlasa da fırlayıp kalktı. Bir an önce Colin'le görüşmeye can atıyordu. Koridora çıkınca Marta'yla burun buruna geldi. Marta onu görünce ''Küçük bey seni görmek istiyor.'' dedi. ''Ben de onun yanına gidiyordum zaten.'' ''Bay Colin ne kadar da değişmiş öyle. Çok nazikti.'' ''Merak etme Marta. Çok yakında tamamen değişecek.'' dedi Mary gülerek. Zaman yitirmeden Colin'in odasına gitti. Daha içeri girer girmez ''Günaydın Colin'' diye seslendi. ''Bu sabah nasılsın?'' ''Günaydın Mary. Dün gece uykusuz kalmak beni etkilemiş olmalı ki çok halsizim şu anda. Bugün seninle bahçeye gideceğimi söylemiştim. Ama önce kendimi toparlamam gerekir. Nasıl istersen. Dikan'la biz çalışmalarımızı sürdürürüz. Merak etme çok gecikmeden senin yanına döner çalışmalarımızı size anlatırım. Sabırsızlıkla bekleyeceğim seni.'' Gece düşünde gizli bahçeyi görmüştüm zaten. Anlattığın ardıç kuşunu bile gördüm. Ağaçlar, çiçekler, kelebekler, sincaplar. Her şey o kadar güzeldi ki. Mary onun elinden tutarken sevgiyle gülümseyerek ''Sen, ben, Dickon el ele vererek gizli bahçeyi düşlerinde gördüğün hale getireceğiz.'' dedi. ''Çok heyecanlıyım Mary. Bahçeye çıkacağım, anı sabırsızlıkla bekliyorum.'' Artık birilerinin beni görüp görmeyeceğini umursamıyorum bile. Mary bu son açıklamayla çok mutlu oldu. İşte sana yakışan da bu zaten. Aslında tamamen normalsin. İnsanlar seni aralarında görmekten dolayı çok mutlu olacaklar. Colin içi içine sığmıyordu. Mary'nin sözlerindeki samimiyete inanıyordu artık. Gülümseyerek konuyu değiştirdi. Benimle bu kadar zaman geçirme. Dikkını daha fazla bekletme. Ona selamlarımı ilet. Peki, hoşçakal. Mary Lennox içi rahat olarak gizli bahçeye gidince Deacon'ı kendisini beklerken buldu. Cebindeki iki sincap ilgiyle Mary'e baktıktan sonra Deacon'ın omzuna çıktı. Mary elini uzatıp sincapları okşarken çok şirinsiniz dedi. Sonra da Deacon'a dönerek Colin'le olan tartışmasını ve olumlu gelişmeleri, değişimleri anlattı. Sonra da Colin bugün bahçeye çıkmayı düşünüyordu diye ekledi ama dün geceki uykusuzluğu nedeniyle halsiz düşmüş. Sana sevgilerini gönderdi Deacon. Şu anda düşündüm de onu ziyaret edersen çok mutlu olacaktır. Ne dersin? Deacon duraksamaksızın nasıl uygun görüyorsan öyle olsun diye karşılık verdi. Mary bu yeni karar üzerine kendini çok daha mutlu hissetti. Daha büyük bir coşkuyla çalışmaya başladı. İki saat süresince durmadan çalıştı. Fidanların çevresindeki çöpleri, yabani otları temizlediler. Dağınık şekilde yürüyen çiçekleri kökünden söküp her birini ayrı bölümlere diktiler. Yeni karşılaştığı güllerden birkaçını daha budadılar. Mary'nin bedeni bahçede olsa da aklı Colin'deydi çalışmaya ara vererek. Colin'in yolumu gözlediğini biliyorum Dickon dedi. Onu daha fazla bekletmeyeyim. Gidip senin onu ziyaret edeceğin müjdesini vermek istiyorum. Tamam, sen git. Ben buradayım diye karşılık verdi Dickon. Mary neşe içinde şatoya koştu. Koridorlardan rüzgar gibi geçerek Colin'in yanına gitti. Heyecanla. Merhaba Colin dedi. Odaya girer girmez biliyor musun Dickon? Dostlarıyla seni ziyaret etmek istiyor. Sen istersen tabii. Colin'in gözleri ışıdı. İstemez olur muyum? Bundan çok mutlu olurum. Yarın onu ve dostlarını sabırsızlıkla bekleyeceğim. Mavi, bahçede en son yaptıkları çalışmaları anlattıktan sonra yine Dikin'in yanına döndü. Onu daha uzaktan görür görmez, Colin, yarın seni ve sevimli hayvanlarını odasına bekliyor diye seslendi. Çok iyi dedi Dikin. Yarın öğlen arkadaşlarımı alıp onu ziyarete giderim. Ama sen de onun yanında ol lütfen. Anlaştık arkadaşım, tamam. ''Çok mutluyum, çok!'' Ertesi gün kararlaştırdıkları saatte Mary, Colney'in yanındaydı. Dickon'ı beklerlerken büyük bir heyecan içindeydiler. Mary, Colney'e beğeniyle bakarken görevlileri uyarman iyi oldu. Dick' rahatça sana ulaşacaktır.'' Tam o anda koridordan gelen bir kanarya sesi duydular. Mary sevinçle işte ellerini çırparak ''Geliyorlar işte'' diye bağırdı. ''Ooo oh, çok heyecanlıyım. Colin sen de kanarya ötüşü duydun mu hiç?'' Colin daha da heyecanlıydı. Öyle ki yanaklarının kızarmasına engel olamıyordu. E duydum duydum. Bir kanaryayı ilk kez yakından görebileceğim yaşasın.'' O sırada kapı çalındı. Martak kapıdan başını uzatarak ''Dickon geliyor'' diye duyurdu. Mary ve Colin'in heyecanlı bakışları arasında Dickon sevgili dostlarıyla odaya girdi. Omzunda iki sincap, ayaklarının dibinde beyaz bir tavşan, yanında minik bir kuzu ve elinin üzerinde bir kanarya vardı. Dostça gülümseyişiyle, ''İyi günler dostlarım'' dedi. Colin kendini adeta düşte sanıyordu. İriyili açılmış gözlerini Dickon ve hayvanların üzerinden atamıyordu. ''Kekelercesine, hoş geldin Dickon'' dedi. Ve sandalyesini ona doğru sürdü. Dicken minicik kuzuyu yerden alarak onun kucağına verdi. Kuzu burnunu Colin'in ellerine sürttü. Çocuk önce çekinir gibi olduysa da sonra cesaretini toplayarak kuzunun başını yanağını okşamaya başladı. Mary onları büyük bir mutlulukla izliyordu. Dicken ve Colin kısa zamanda birbirlerine ısındılar. Colin kendisini yalnız bırakmadıkları için Mary'e ve Dickon'a teşekkür üstüne teşekkür ediyordu. Dickon'ın doğayla, ormanlarla, kırlarla, hayvanlarla gizli bahçe ile ilgili anlattıklarını büyük bir ilgiyle dinliyordu. Kendisi de kitaplarını ona gösterdi ve içlerinden bazılarının içeriklerinden söz etti. Yalnızken en iyi dostlarının Kitapları olduğunu söyledi. Kitaplarım olmasaydı ne yapardım bilmem. Hastalıklı vücudum yatağa mahkumken beynim kitaplar sayesinde alabildiğine özgürdü. Odamda kapalı olsam da dünyanın çeşitli yerlerinde serüvenler yaşamış gibi oluyorum. Siz kitap okuyor musunuz bilmiyorum. Ama okuma alışkanlığınız yoksa mutlaka edinin. Dick'ın gerçeği inkar etmedi. Açıklamaların üzerine çok büyük bir eksiğim olduğunu anladım. Bundan sonra kitap okumaya alışkanlığı elde edineceğim. Bana ödünç kitap verir misin? Colin büyük bir coşkuyla. Ödünç de ne demek? Sen yeter ki kitap iste istediğin kadar veririm. Mary de mahcup bir tavırla. E, benim de kitaplarla aram hoş değildi diye itiraf etti. Bundan sonra ben de okumaya başlayacağım. Colin arkadaşlarının bu sözleri karşısında kendisiyle gurur duydu. Bu arada Marta ara sıra yanlarına gelerek onlara yiyecek bir şeyler getiriyordu. Kardeşinin Colin'le dost olması ve onun üzerinde olumlu etki bırakması nedeniyle çok mutluydu ve gurur duymuştu bundan. En şaşkın olanlardan biri hiç kuşkusuz dadısıydı. Colin'deki bu inanılmaz değişim onu çok mutlu ediyordu. Mary'e minnetle ve beğeniyle bakıyordu. Üç arkadaş. Gizli bahçede. Evet, Colin çok değişmişti. Artık odasından çıkmak, bahçede gezinmek istiyordu. Diğer çocuklarla birlikte olmak istiyordu. Ama ne aksilik ki, bu kez yine yağmur yağmaya başlamıştı. Elbette zaman zaman yağmurlar kesiliyor, hava açar gibi oluyordu. Bu sefer de onun üşüteceğinden kaygılanıyordu. Dickon çok duyarlı davranıyordu. Colin'le sadece tanışmakla kalmamış, zaman zaman onu ziyaret etmişti. Sohbet ederek onun mutlu olmasını istiyordu. Veri de hep onlarla birlikteydi. Bu arada kırdaki eve giderek Dickon'un annesiyle, kardeşleriyle de tanışmış, onları sevmiş. Onlar tarafından çok sevilmişti. Bir hafta sonra havalar yeniden açtı. Ortalık ısınmaya başladı. Colin öğle yemeğini arkadaşlarıyla birlikte yedikten sonra bahçıvanı çağırdı. Ona ''By Weatherstaff'' dedi. Haberiniz olsun, bundan sonra zaman zaman bahçede gezintiler yapacağım. Tekerlekli sandalyemiz sadece Mary ve Dickon itecek. Biz bahçedeyken yanımıza kimsenin yaklaşmasına izin vermeyin lütfen. Bahçıvan çıkınca Colin, dadısının yardımıyla açık havaya uygun giyindi. Tekerlekli sandalyesine oturdu. Dickon sandalyeyi iterek eşiksiz kapılardan geçirdi. Yıllar sonra ilk kez açık havaya çıkan Colin... Bol bol oksijenden etkilendi. Bir an başı döner gibi oldu. Neyse ki kısa sürede kendini topladı. Bahçede ilerlerken çevreye büyük bir ilgiyle bakıyordu. Ağaçlar, çiçekler, ötüşerek sağa sola uçuşan kuşlar çok ilgisini çekmişti. Bahçeyi boydan boya geçerek gizli bahçeye doğru ilerlediler. Sarmaşıklı duvarın dibine geldiklerinde Mary büyük bir zevkle Anahtarı nasıl bulduğunu, kapıyı nasıl açtığını anlattı. Colin onu ilgiyle dinlerken bir yandan da sarmaşık kaplı duvarı, sarmaşıklar altındaki gizli kapıyı merakla inceliyordu. O anda kendini bir düş dünyasında gibi görüyordu. Gizli bahçeye geçtiler. Günlerdir hakkında çok şeyler dinlediği bahçe Colin'e çok gizemli gelmişti. Yaprakları açmak üzere olan ağaçlar, renk renk çiçekler, ardıç kuşlarının yuvası, gül tomurcukları, ağaçların gövdelerinde koşuşturan sincaplar, mis gibi kokular. Colin büyülenmiş gibiydi. Bakışları dört bir yanda gidip geliyordu, mutluluktan titreyen bir sesle. Mary, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum dedi. Sana da dikin. İyi ki beni zorlamışsınız. Aksi halde hemen yanımdaki şu güzelliklerden habersiz loş odamda çürüyüp gidecekmişim. Açık havaya çıktığım şu dakikalarda bile kendimi o kadar iyi hissediyorum ki ne hastalık ne de ölüm korkusu kaldı bende. Dikin. onun mutluluğuyla mutlu olarak sandalyeyi itmeyi sürdürdü. Bu arada Mary zaman zaman şen kahkahalar atarak bahçe hakkındaki bilgi ve görüşlerini onlara aktarıyordu. Mary ve Dickon çok geçmeden yine çalışmalarına başladı. Colin onları izlemekten büyük bir keyif alıyordu. Hatta onları sadece izlemekle kalmıyor, kendisi de ufak tefek çalışmalar yapıyordu. Sandalyesinden eğilebildiği kadar eğiliyor, yerdeki kırılmış kuru dalların ucundan tutup kaldırıyordu. Tekerleklerinden ittirerek sandalyesini sürüyor, kuru dalları, bir kenardaki yığına atıyordu. Colin'i en çok heyecanlandıran olay, sık sık yuvasına girip çıkan ardıç kuşları oluyordu. O, ardıç kuşlarına sesleniyor, sevgilerini bildiriyor, kuşlar ona öterek karşılık veriyorlardı. Gülerek, söyleşerek, şakalaşarak bahçede iki saat kadar kaldılar. Mary bir ara, Colin e, sen bilirsin, ama ilk gün açık havada uzun süre kalmak sana zarar verebilir. Her geçen gün süreyi artıralım ne dersin? Colin ona minnetle bakarak. Hep beni düşünüyorsun dedi. Sen olmasan ne yapardım bilmem dadıcığım. Bu söz diğerlerinin kahkahalarla gülmesine neden oldu. Hep birlikte neşe içinde şatoya döndüler. Marta, kahya medlak, dadı ve diğerleri kahkahalar atarak Gelen gruba ilgiyle baktılar. Küçük beydeki mucize değişim onları da çok mutlu ediyordu. Colin yürüyor. Colin yaşamının en mutlu günlerini yaşıyordu. Havalar artık iyiden iyiye düzelmişti. İlkbaharın sıcaklıkları kendini yeterince gösterdiğinden her gün bahçeye çıkabiliyordu. Bahçede kalış süresini her geçen gün biraz daha uzatıyordu. Colin'in yüzüne renk Bakışlarına canlılık gelmişti. Bir gün arkadaşlarının sağa sola koşturarak çalışmalarını izlerken içini çekip, ''Ah ah, keşke ben de sizin gibi yürüyebilseydim.'' dedi. ''O zaman sizler kadar ben de çalışırdım.'' Dickon durup ona bakarak, ''Küçük bey, sahi sen hiç mi yürümedin?'' diye sordu. Colin kaşlarını kaldırarak, ''Sana bir kez daha söylemiştim sanırım.'' dedi. ''Bana...'' Küçük bey deme lütfen. Biz arkadaşız. Benim bir adım var. Adımla çağırsan çok sevinirim. Dickon ona yaklaştı. Elini dostça onun omzuna koydu. Gülümseyerek. Nasıl istersen Colin dedi. Teşekkür ederim Dickon. Yürüme konusuna gelince. Evet. Hiç yürümedim. Kendimi bildim bileli böyle. Mary söze girerek. Peki hiç yürüme denemesi yapmadın mı? diye sordu. Colin bakışlarını ona çevirdi. Yapmadım. Bacaklarım çok güçsüz. Beni taşıyabileceğini sanmıyorum. Dickon dost bir tavırla kızar gibi yaptı. Sana yakıştıramadım bunu. Nasıl olur da yürüme denemesi yapmazsın? Sana katılıyorum Dickon dedi Mary. Colin'in bacakları belki de sapasağlamdır. Colin'e dönerek bunca yıl denememişsin. Daha fazla geciktirmek olmaz Colin dedi. Hemen şimdi deneme yapmanı öneriyorum. Böyle bir şey beklemeyen Colin nasıl bir karşılık vereceğini şaşırdı. Ne diyordu arkadaşları? Yürüme denemesi, yürüyebilmek. Haklı olabilirler miydi acaba? Ya deneme sonucunda mutlu bir sürpriz kendilerini bekliyorsa, durduk yerde yeni bir umutla karşılaşmak yüreğini şiddetle çarpmasına neden oldu. Kulaklarına kadar kızardı, güç duyulan bir sesle. Bilmem ki dedi. ''Başarabileceğimi hiç sanmıyorum ama...'' Dickon onun omzuna dost bir tavırla hafifçe vurarak ''Denemeden anlayamazsın. Hadi bakalım yürüme zamanı geldi.'' dedi. Colin işi oluruna bırakarak Mary'nin bir koluna Dickon'un diğer koluna girmesine karşı koymadı. Hatta kendini zorlayarak onlara yardımcı olup ayağa kalktı. Bir yandan umutlanarak kahkaha atarken öte yandan yüreği korkuyla pır pır ediyordu. Bacaklarıma bakın arkadaşlar. Korkudan nasıl da titriyorlar. Her an bükülecek gibiler. Dikın kararlı bir sesle. Sana öyle geliyor olabilir Colin dedi. Bacaklarının sapasağlam olduğunu, seni rahatlıkla taşıyacağını düşün. Buna inan. Colin gözlerini kapatıp birkaç saniye öyle kala kaldı. Gövdesi gerilmiş, yumrukları sıkılmıştı. Gözlerini açıp Dick'ına bakarak. Evet, bacaklarım sağlam dedi güçlü bir sesle. Beni taşıyacak. Ben buna inanıyorum. Çok güzel. Şimdi seni bırakıyoruz. Bize tutunmadan ayakta kalmaya çalış. E, tamam tamam tamam. E, bırakın. Colin bir an için cesaretini yitirecek gibi olduysa da kendini çabucak toparladı. Arkadaşları kendisini bırakınca 10 saniye kadar ayakta kalmayı başardı. Ötekiler de bu sonucu normal karşılasa da Kendisi çok şaşırarak, büyük bir coşkuyla ''Yaşasın, yaşasın'' diye bağırdı. ''Başardım, başardım. Bacaklarım güçlü, güçlü. Evet, evet, beni taşıyabiliyorlar.'' Mary, sevinçle yerinde zıplarken ''Evet, başardın Colin, seni kutluyorum'' diye bağırdı. Colin, ayakta kalmaya daha fazla dayanamayarak yere çöktü. ''Of, dikilmek ne kadar da güç bir şeymiş'' dedi gülerek. ''Yapacağın çalışmalar sonrasında bu kadar güç olmadığını göreceksin.'' diye karşılık verdi Dickon. ''Sana inanıyorum Dickon. İnanmak istiyorum.'' Mary onun bir elini tutup kendi yanağına bastırırken ''İnanmalısın Colin'cığım.'' dedi sevgiyle. ''Bundan sonra bahçe çalışmalarına ek olarak seninle yürüme çalışmaları da yapacağız. Anlaştık mı?'' ''Anlaştık.'' Colin çok şaşkındı. Bu ani gelişmelere inanamaz gibiydi. Arkadaşlarına yürekten inanıyordu. Onlar yaşamını temelinden değiştirmişlerdi. Şimdi de yürüyebileceğini söylüyorlardı. Onları yanıltmayacaktı. Elinden gelenin fazlasını yapacak, yürümeyi başaracaktı. Üç arkadaşın yepyeni ve ortak bir amaçları vardı artık. Koli'nin yürümesini sağlamak. O günden sonra her gün çalışma yapmaya başladılar. Günler boyunca ara vermeden çalışarak ayakta kalma süresini Uzatmayı başardılar. Daha uzun süre ayakta kalabilmek için Colin'in inancını pekiştirdi, coşkusunu, kararlılığını artırdı. Sıra adım atma çalışmalarına geldi. İlk adımı minicik olmuştu. Ama ortaya konulan hedef için çok büyük bir adımdı bu. Sonraki günlerde adımları normalleşti, adım sayısı arttı, her gelişme Colin için inanılmazdı artık yürüyebileceğine inanıyordu. Gizli bahçeyi hala Marta'dan başkasına söylememişlerdi. Bahçe işlerini ve yürüme çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yapıyorlardı. Hatta Marta'dan bile gizliyorlardı. Bu gizliliği özellikle Colin çok istiyordu. Yürümeyi yeterince geliştirdikten sonra babasına diğerlerine sürpriz yapacaktı. Bir ay dolmadan beş adım atmayı başarmıştı. İki ay sonrasında Kısa adımlarla kesintisiz yürüyüş yapabiliyordu. Hatta koşabiliyordu da. Artık bu mutlu gerçeği açıklama zamanı gelmişti. Sabırsızlıkla babasının yolunu gözlemeye başladı. Onların gizli bahçede olduğu bir gün Bay Craven şatoya geldi. Kendisini karşılayan kaya, Medlaka şöyle dedi. Yarım saat sonra Colin'i görmek istiyorum. Onu giydirip sandalyesine oturtun diye emir verdi. Bayan Medlak. Bu a'nın korkusunu çekiyordu zaten. Korkudan kekeleyerek e, şey efendim e, küçük bey bahçede dedi. Bay Crevan'ın gözleri iri iri açıldı. Kaşları çatıldı. Duyduklarıma inanamıyorum. Oğlumun bahçede ne işi olabilir? Küçük hanımla küçük bey can ciğer arkadaş oldular. Hizmetçi Marta'nın kardeşi de onlara katıldı. Her gün birlikte bahçeye çıkıyorlar. Buna en başında itiraz ettim ama ''Küçük bey beni dinlemedi. Yapabileceğim bir şey yoktu. Özür dilerim efendim.'' Bay Craven büyük bir şaşkınlık içindeydi. Bir an için ne diyeceğini, nasıl davranacağını bilemedi. Birden karar vererek koşarcasına bahçeye gitti. Ön bahçede oğlunu ve arkadaşlarını aradı. Hiçbir yerde rastlayamayınca da daha da şaşırdı. Aramalarını sürdürürken kendisini gizli bahçenin kapısının önünde buldu. Göz atar atmaz kapının kullanıldığını... Ortalıkta da bir şeylerin döndüğünü sezdi. Sarmaşıkları aralayarak gizli bahçeye geçti. Tam o sırada çocuklar saklambaç oynuyorlardı. Dickin ebeydi. Bir ağaca başını dayayıp gözlerini kapatarak saymaya başladı. Bir, iki, üç. Colin güllerin arasına saklanmak için koşarken birisiyle çarpışarak sırtüstü düştü kendisini çabucak toparlayarak ayağa kalktı. Babasıyla yüz yüze gelince büyük bir mutlulukla "Baba!" diye çığlık attı. "Baba döndün ha?" Bay Creaven'ın gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oldu. "Oğlum! Sen, e sen yürüyebiliyorsun. Hem de koşabiliyorsun ama ama bu nasıl olur?" Colin babasına sarıldı. "Dostlarım Mary ve Dickon sayesinde oldu." Onlar bana yeni bir yaşam verdiler baba. Yürümemi, sağlığımı onlara borçluyum. Babası onu sevgiyle kucaklarken Mary ile Dickon'a bakarak size minnettarım. Çok teşekkür ederim yavrularım diye fısıldadı. Mary Lennox ile Dickon gülümseyerek karşılık verdiler. Gizli bahçede mutluluk rüzgarları esiyordu.